Oh yeah. Çıkkaste Merhaba kainat. Bugün 21 Şubat Pazartesi. Yıl 2011, Ay 2, Gün 52, Kasım 106. 1432 Hicri Rebiülevvel 18, 1426 Rumi Şubat 8. Fırtına. Günün tarihi. 334 yıl önce bugün, filozofların filozofu diye anılan Benedikte Spinoza Hollanda'da öldü. Güneş Balık Burcunda.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 yemek listesi gün 52 domates çorbası muhlama börek salata ve meyve büyük saatli marif takvimi The name of this tune is Mississippi Goddamn And I mean every word of it Alabama's got me so upset tennessee made me lose my rest and everybody knows about mississippi got damn alabama's got me so upset tennessee made me lose my rest pressure much longer. Somebody say a prayer. Alabama's gotten me so upset. Tennessee made me lose my rest. And everybody knows about Mississippi. God damn. This is a show tune, but the show hasn't been written for it yet. I dogs on my trail, school children sitting in jail, black cat crossed my path, I think every day's gonna be my last. See on this land of mine We all gonna get it in due time I don't belong here I don't belong there I've even stopped believing in prayer Don't tell me I'll tell you Me and my people just about do I've been there so I know you Keep on saying Go slow Just the trouble Washing the windows Picking the cotton You're just plain rotten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 You told me to wash and clean my ears and talk real fine, just like a lady. And you'd stop calling me Sister Sadie. Oh, but this whole country is full of lies. You all gonna die and die like flies. I don't trust you anymore. You keep on saying, go slow. peace segregation mass participation unification do things by right Merhaba herkes Açık Radyo burası 94.9 Açık Radyo.com ve Açık Gazete'ye başladı haftanın ilk Açık Gazetesi Ömer Madra Mahir Ilgaz ve Volkan Artunç'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Evet Nina Simon'a da bir günaydın diyerek başladık. Eunice Kathleen Wayman asıl adı bugün 1933'te 21 Şubat'ta doğmuştu ve 2003'te yine bir Nisan'da kendisini Kaybetmiştik Nina Simone diye biliniyor Amerikalı şarkıcı şarkı sözü ve şarkı yazarı piyanist aranjör ve aynı zamanda da dünyanın önde gelen sivil haklar ya da insan hakları aktivistlerinden de bir tanesi ona da bir günaydın dedik Mississippi Goddamn adlı şarkısını bir konserde turne sırasında söylerken kendisine yer verdik. Evet bugünkü o şeyler arasında Baruch Spinozanın doğum gün ölüm yıl dönümü aynı zamanda onu söyleyelim önemli felsefecilerden bir de Malcolm X'in de öldürülmesini yıl dönümü 1965'te o Dubon Ballroom diye bir yerde New York şehrinde konuşma yaptığı sırada. ...kendisi katledilmişti. Önde gelen... ...çok önemli... ...halklar mücadeleci... ...sivil hak mücadelecilerinden... ...bir diğeri de... ...Malcolm X. Ona da bir günaydın... ...demiş olduk bu şekilde. Günlerimiz ne var? Bir de... ...Dünya Sosyal Adalet Günü'ydü dün. Evet. Dünya Sosyal Adalet Günü'ydü dün. Bugün de önemli bir gün aslında. Sosyal adalet adına ee, bu arada benim görebildiğim kadarıyla ilginç gelişmeler de olmuyor değil dünyada. Hani onu bahsedelim öncelikle. Örneğin e, Belçika'da ilginç bir gelişme var. Ee, daha doğrusu Brüksel'den ilginç bir gelişme var. Tüm AB'yi ilgilendiren bir gelişme. <gülüyor> Özür dilerim. Ee, emeklilik ücretlerinin yaşam beklentisine sabitlenmesi gibi bir e, öneri tartışılıyormuş Brüksel'de kapalı kapılar arasında. Örneğin yani sosyal adalet adına böyle şeyler oluyor dünyada. Hükümeti olmayan bir ülkede dünya rekoruna gidiyorlar ama bir yandan da bu konuşuluyor tabii. Evet, evet. Yani tabii bu bütün ağabeyi etkileyecek bir şey sadece e, Belçika'yı değil ama. Evet, özellikle de bütün dünyada da çok önemli, yaygınlaşan adalet çağrılarının ...adalet ve özgürlük çağrılarının... ...yaygınlaştığı isyanlarla çalkanıyor dünya... ...ama ona geçmeden önce bugün... ...Uluslararası Anadil Günü onu da söyleyelim. Tamam. Söyleyelim. Pek bir şey ifade etmiyor sanıyorum ama... ...Ana Dil Günü. Ee, şöyle bir şey var. Örneğin e, Kılıçdaroğlu... ...Ana Muhalefet Partisi Lideri Kılıçdaroğlu... E, ...Van'a gitti hafta sonu biliyorsunuz. İşte Van'da yaptığı... ...katıldığı toplantıda kendisine... ...Ana Dil Sorunu da sorulmuş... Ee, ana dilde eğitim konusundaki düşünceleri sorulmuş. Ne demiş? Vallahi önemsemiş konuyu son derece. Ana dilde eğitimin olması gerektiğini, öğretimin olması gerektiğini, gerektiğini ana dilde eğitimin olmasının sakıncalarını tartıştıklarını söylemiş içeride. Yani olması gerekiyor ana dilde eğitim, öğretim de olması gerekiyor. Bir de sakıncaları var bunun. Bunu da tartışıyorlar. Ama şimdi olmaz demiş bir de galiba Evet. Mi? Sıcak bakıyoruz demiş sonuç olarak. Ama şimdi olmaz demiş. Eskiden bir oyun oynardık böyle bir eşya saklanırdı. Çok onu bulan kazanırdı. herkes onun yerini biliyordu. Yaklaştıkça eşyaya sıcak soğuk sı sıcak soğuk oyunladı oydu değil mi? Evet. Bu da sıcak şimdi sıcak durumlarda yani bulduk bulacağız. İpucu veriyor diyorsunuz siz Anladım. yani şu anda. Evet. Şimdi olmaz hani soğuk dedi. Evet. yerinizi değiştirin. Sıcak diyecek. Öyle, o şekilde bulacağız. Olabilir. Arada ılık demesi ihtimali de var yalnız. O yoktu bizim oynadığımız oyunda. O size özel bir durummuş. Ilık çok muğlak. Biz öyle oynardık. Ilık ılık, sonra sıcak sıcak diye bağırırdık. Anladım. Siz iyi oynamıyormuşsunuz onu. <gülüyor> <gülüyor> evet ama yani bu neyi bekleyeceğimizi söylememiş Kılıçdaroğlu. Vallahi. Kılıçdaroğlu ile ilgili de ilginç görüntülerde var. Bu yürüyen merdiven. Yürüyen merdiven hikayesi evet. Aslında evet insanın hakikaten e, metafor kurmamak için çok ciddi çaba içine girmesi gereken görüntüler işte. E, aşağı inen merdivenle evet, beraber var. yukarı çıkan merdivenden aşağı inmek. Evet. Girişiminde bulundular. Evet, metafor demeyelim. Biz biz girmeyelim ona. Biz girmeyelim. <gülüyor> ana dili bekleyelim. Bu arada bir dünya, bir acı. Mısır'dan Wisconsin'e kadar bütün dünya ayakta. Tek bir acı, tek bir dünya. Yani dayanışmanın en güzel tarafı da böyle bir şey asılmış olduğunu gördüm. Wisconsin'da muazzam demokrasi hareketinin, Amerika'daki demokrasi ayaklanmasının başlangıcı olarak nitelendirilebilecek bir olay var. Beş günden beri devam ediyor Wisconsin'ın eyaletinde. ...ve devlet memurlarının... ...işçilerinin... ...haklarını... ...başta öğretmenler olmak üzere... ...onların bağlı bulunduğu... ...kesmeye çalışan... ...Visconsin valisi Scott Walker'ın... ...çabaları evet. var ama buna karşı... ...acayip bir... ...hal aldı. Gerçekten insanın... ...yüreğini küt küt attırabilen... ...bir isyan hareketine doğru dönüşüyor ve geri, geri basmak durumunda kaldılar. Şimdilik ama mücadele devam ediyor. Ona da bakarız ama oradaki görüntülerden bir tanesi, pankartlardan bir tanesi çok şeydi te, tek bir dünya tek bir acı diye. Yani Mısır'dan Wisconsin'a kadar her yerde en güzel tarafı da bu işte. Yani dayanışma denen şeyin Böyle veriyorsun ve alıyorsun karşılığını. vermenin güzel tarafı. Her bir taraftan akış var. Evet Mısır'daki göstericilerin de kendilerine ilham kaynağı olduğunu belirtmişler yine. Wisconsin'de gösteri yapanlar. Tabii en büyük isyanın da doğadan gelmekte olduğunu da söylemek lazım. Yeni bir araştırma var. Akıllara seza sonuçlar veriyor ama daha sonra. Ben önce iyi tarafını vereyim bir yeni araştırmaya göre iki araştırma var elimizde Ecofis diye bir grubun hazırladığı enerji raporuna göre 2050'ye kadar tümüyle fosil yakıt enerjisinden kurtulmak mümkün ve üstelik de bugünün teknolojileriyle yenilenebilir ve alternatif enerjilerle insanlık kurtarabilir yüzde 95'ini enerji ihtiyacını 2050'ye kadar karşılayabileceği yolunda bir araştırma çıkmış. Bu işin olağanüstü iyi tarafı e, WWF'le ile Dünya Doğal Hayatı Koruma Derneği diyebiliriz ona onun e, genel yönetmeni Jim ile beraber açıklama yapmışlar bu ve demişler ki olabiliyor mümkündür bir senaryo değil bir eylem çağrısıdır bu demişler. Ama aynı zamanda bir başka araştırma var ki yani dünyanın bütün donmuş metan halindeki şey permafrost toprakların altındaki yatan şey birdenbire çıkabilir ve çıkarsa da bir daha artık asla geri dönüş olmaz. Diye. İşte tam bir çağrı meselesi. Bunu sonradan tekrar ele almak üzere bir kenara koyuyorum. Şimdi önce İsyanlar meselesine geçelim. Öncelikle tabi Libya meselesi üzerinde durabiliriz. Libya'da neler olup bitiyor? Hafta sonu Libya'da korkunç şeyler oldu. Ee, şöyle ki Libya'da özellikle Bingazi'de eylemler devam ediyor. Ee, göstericiler Bingazi'de e, bazı ordu birliklerinin hatta göstericilerin safına geçtiği söyleniyor. Tabii e, Reuters de doğruladı bu haberi daha sonra. Çünkü net haber almak zor bir gazeten. O yüzden Reuters gibi ajansların doğrulaması önemli. E, buna karşılık Trab Trablus galiba da, pardon e, Tripoli'ye sıçramış. E, e, ikisi aynı kendisi zaten. Evet, e, Ama e, Tripoli diyorlar galiba. Tripoli diyorlar. Tripoli'ye de sıçramış e, gösteriler e, ve dün Kaddafi'nin oğlu televizyona çıktı. Bir iç savaş yaşanabileceği mesajını verdi soğukkanlılıkla. ...çok sürreel bir anda aslında o bakımdan hani iç savaş bekliyoruz şeklinde. Seyfül İslam Kaddafi. Evet. Olayların kontrolden çıkması durumunda ülke iç savaşa sürüklenir. Ortalık kan gölüne döner. Ülkenin tüm petrol zenginliğinin yok olabileceğini de söylemiş. Ve sömürgeci güçler geri dönebilir demiş. Hakikaten tamamen sürreel gerçeküstü bir konuşma. Gayri ciddi bir konuşma ama son derece ciddi bir durum işte hep sözünü etmeye çalıştığımız bir lafımız var ya hayatı ciddi anlamayacak kadar ciddi buluyoruz diye tam burada söylenebilecek bir şey yani korkunç bir cinayet çağrısında bulunuyor adam ama buna karşılıkta hiçbir geçerliği yok yani. Ki cinayet çağrısında bulunuyor bir yandan da yürütülüyor. Uyguluyor yürütüyor evet. Ee, alınan haberlere göre bunların bir kısmı Twitter üzerinden e, geçilen mesajlar, bir kısmı e, bazı sivil toplum örgütlerinin tahminleri i̇şte 200 ila 600 arasında ölü olduğu söyleniyor. Bu rakamın daha da fazla e, olabileceği bazı kaynaklarca belirtiliyor bilmiyoruz şu anda ama e, sivillerin, göstericilerin üzerine... E, öyle ordunun yüksek kalibreli silahlarla hatta roket falan attığı söyleniyor. Ayrıca tanklarla ezilenleri görenler var, görgü tanıkları evet, var. Evet, arabanın içindeki insanları tanklarla arabayı ezmek suretiyle e, öldüren bir rejimden bahsediyoruz. Bunun yanı sıra bu da yetmiyor. Bazı yerlerde e, ordu birliklerinin sivil halka müdahale etmeyi e, reddettiği söyleniyor e, bu şekilde. Ve paralı askerler kullanmış. Evet, özellikle de Çad'dan geldiği evet. söyleniyor. 30 bin dolara anlaştığımız da söyleyebilirim diye konuşmalar da var. ne kadar doğru diye bilmiyorum ama adam başı 30 bin dolarlık anlaşmalar ve tabi e, e, Libya Afrika'nın en büyük şey petrol rezervleri sahibi ülkesi 42 milyar varillik galiba 44 milyar varillik bir şey var rezervi var. Ama buna karşılık mesela çok ilginç başka rakamlar da var. Nüfusun yüzde otuzu işsizlikten inim inim inliyor. Ve aynı zamanda da üçte ikisi nüfusun yoksul hatta yüzde kırkının da şey olduğunu söylemek mümkün. iki doların günde iki doların altında. İşte Dünya Sosyal Adalet Günü'nde e, sosyal adalete örnek bu şekilde verilebilir. Çok ilginç bir... E... Yönetim şekli de var aslında Libya'nın. E, temelde Gaddafi'nin diktatörlüğü var ama e, bu diktatörlükte e, Libya'da hakim 15 büyük e, kabilenin mutabakatı üstüne kurulmuş bir diktatörlük. E, anayasası yok. Bunun yerine Yeşil Kitap isimli. E, Gaddafi'nin kendi evet, kaleme aldığı bir eser var. Evet eser onun hatta böyle heykelleri falan var kitap şeklinde orada burada onu yıkmış bazı yerlerde göstericiler. Ee, ama ilginç gelişmeler de oluyor gösteriler sürerken e, ülkede büyük bu işte 15 kabilelik mutabakattan bahsetmiştik 3 e, tanesinin göstericileri desteklemeye başladı hatta bu sayının daha da artacağı konuşuluyordu e, en büyük kabile olan Virfala göstericilerin tarafına geçmiş e, Hasavna kabilesi yine benzer şekilde göstericilerin tarafına geçmiş e, bu şekilde e, bir bölünme yaşanıyor. Bingazi'de işte ordu birliklerinin Önemli bir kısmı göstericilerin tarafına geçmişti. Evet yani ayaklanmalar aslında Tunus'la Tunus başladı sıçradı sonra Mısır'a geçti. Oradan Bahreyn'i daha konuşacağız tabii Libya'yı sonra Yemen'i silip süpürmekte. Yani Bahreyn'de demokratik isyancılar birçok ölü ve yaralı verdikleri çatışmalardan sonra Inci Meydanı'nda ordu ve polisten geri aldı mesela. Onlara da geçmemiz evet. lazım. En az 200 civarında silahsız barışçı protestocu kes, kestikleri yer Libya ve sayı çok daha yüksek olabilir diyorsun. İsyan batıya doğru, başkente doğru da, Tripoli'ye doğru da yayılıyormuş. Yani bir şeyi dinledim mesela Libya'da, 42 yıllık Gaddafi diktatörlüğünün, İki ya da üç günlük ömrü kaldığını söyleyenlere de rastladım. Ve önemli muhalif liderler yani nasıl olur filan diye sordu. El Cezire'de miydi? BBC'de mi? Hatırlamıyorum şimdi. Galiba El Cezire'de. Ve şey dedi. Bakmayın siz öyle olduğuna. Çok zayıf bir denge dayanıyor dedi. Ayrıca Cezayir'de gösteriler oldu. Yeni dalga kanla ve sertlikle bir günlüğüne bastırıldı gene. Yemen'de gittikçe çok büyüyen gösteriler var. Diktatörün sonu yakın görünüyor. Fas'tan haberle ayaklanma haberleri gelmeye başladı. 2000 kişi kralın yetkilerinin kısılmasını ve demokrasi istiyor. Ve tabii Wisconsin var. Tunus var bir de. Hmm. Tunus'ta Bin Ali gönderilmesine rağmen bazı göstericiler dün hafta sonunda parlamentoya yürüdüler. Ve kurulan geçiş dönemi hükümetinin de eski rejimin devamı olduğunu savundular orada da gösteriler henüz durulmuş değil ve ayrıca geri istiyorlar. Evet. Suudi Arabistan'dan da bineliği. Evet. Zeynel Abid'in bineliği bize geri verin diyorlar istiyorlar. Bu arada Libya'ya biraz daha dönelim şimdi ve elimizde aslında inanılmaz görüntüler ve sesler de var maalesef iki taraftan da Bahreyn'den de ateş açtığını insanların gösteren. Ama biz öncelikle Libya'dan doktorların bir doktoru da doktorların da izin vermemişler bir kısmının zaten. Evet, doktorlara etmiş. yasaklamışlar gösterilerde yararlananlara müdahale etmelerini yasaklamışlar. Yani artık olabilecek son nokta. E, tabii başka şeyler de oluyor yani bu da değil e, işte Twitter'da okuduğumuz bazı şeylere göre kadınlara tecavüz etmesi için milisler tuttuğu söyleniyor Kadıafi rejiminin böylece işte erkeklerin evden çıkmamasını sağlanması hedefleniyormuş. Bu çok önemli bir sosyalist lider değil mi kendisi? Sosyal adaletçi falan. Neyse Libya'dan bir kulak verebiliriz bir doktor silah sesleri altında bu BBC'den size ilettiğimiz bir kayıt. We have casualty like more than 20, uh, uh, 20 uh, died now. Did you hear the gunshot now? Did you hear it? In the background, it's, it's getting heavier now. I don't know what's happening now. Oh my God! The fire everywhere is. Oh my God! They, they, are, they are firing the civilians here. They are crazy. They are going crazy here. Oh my God! ta' ala Allah. Do you know what sort of machine guns this? They are firing now. They are firing at the civilians. They are firing. They are trying to to push the protesters to go, to go away from the this compound. They are shooting into the air and to the and some some incident to the civilian as well and to the buildings. There are uh, uh, several spots of uh, fires here in the buildings, around the compound. Most of it in the air, and, and there is gunshot uh, like uh, targeting some civilians. They're active in front of the military compound. Not all of this uh, gunshot to the civilian. Some of it. Here, like, uh, all of these gunshots, oh my God on the my can shot like this and targeting the abdomen and targeting the chest and some of it targeting the head as well evet e, hakikaten insan tüylerini bir kez daha duydukça diken diken eden türden bir ses kaydı sıradan bir vatandaşın bir doktorun silah sesleri altında söyledikleri var aman Allah'ım ya aman ya Rabbi diyor gözlerine ve kulaklarına inanamıyor ne biçim bir makine tüfek ateşi bu diyor ve önde gelen sivillerin tamamen silahsız olan insanların protestocuların üzerine ateş ediyorlar acımasızca ve her taraftan diyor ve bütün dünyaya da seyirci kalmaması ve mutlaka destek olması gerektiği konusunda da önemli çağrılar yayınladılar bu Benghazi'de oluyordu ve ama Taraf, ordun, askerlerin de bir kısmının taraf değiştirdiği. Bingazi'nin aslında e, belki de Kaddafi'den kurtulduğuna dair de haberler geliyor. Ne kadar doğru olduğunu tam evet, bilemiyoruz ama. Bazı yine şehirlerden 50 bin kişilik bir grubun e, Tripoli'ye yürüdüğü de söyleniyor. Evet. Ama tabii e, bunların birçoğu doğrulanamıyor şu ana kadar. Gene Bingazi sakinlerinden birinin de ismi Rahma olanın birinin de El Cezire'yi arayarak durumu anlattı. Bunlar artık telefonla cep telefonlarıyla yapılabiliyor. Zaten kara hatlar bir tek kullanılabilir hale gelmiş. Evet internet yine büyük ölçüde kapalı durumda. Sosyal paylaşım ağlarına ulaşılamıyor. Libya dünyaya kapatılıp aslında içeride Kaddafi'nin... Kan bir... gölüyle halletmeye evet, çalışıyor. O konuda hiçbir çekincesi de yok. Yani hani böyle artık biraz yumuşadı, yaşlandı falan gibi bir değerlendirmeye girilemez. Son Aslında. derece niyetli ve sonuna kadar götürülecek gibi. Söz gözüküyor. veriyorum dedi zaten bunu evet. kan kanla bastıracağız diye dedi. Yani Mısır ya da Tunus değil Libya diyor. Oğlu da aynı şeyi söylüyor. Silahlı aşiretlerin kol gezdiği iç savaşa yatkın bir yer olduğunu söylüyor ama bence korkunun her tarafta yenilmiş olduğu korkunun Çoktan geride bırakılmış olduğu ve cinin de şişeden çıkmış olduğu bir yerde ee, çok kanlı olabilir ama artık bunların sonunun gelmiş olduğunu görmek için çok kahin olmaya lüzum yok. Bu korkunç servetin de nereye gittiğini kimse bilmiyor tabii. Milyarlarca dolarlık servetin. Evet ee, tabii dünyadan da tepkiler var aslında buna. Ee, İngiltere Dışişleri Bakanı. ...bir açıklaması oldu konuyla ilgili. Sert bir şekilde kınadı. Ama öte yandan baktığımız zaman... ...İngiltere'nin... ...son yıllarda özellikle Kaddafi'nin... imajının ...tırnak içinde rehabilite edilmesi konusunda... ...çok ciddi çabaları olduğunu görüyoruz. Tabii Tony Blair gitti görüşte ...ilini evet. sıktı olduğu yerde falan. Ama bu son Hayg'in açıklamasını da... ...takdirle karşılamak gerekiyor. En azından Amerika her iki tarafa da... ...iktidar tavsiye etmişti Bahreyn'de. Galiba şeyde Libya konusunda biraz daha sert bir açıklamada geldi Clinton'dan ama şimdi eliminin altında yok elimizin. Bu arada Gazi sakinlerinden birinin de şeyine kulak verelim biraz daha sesine. I have cousins who in the who, friends been evet bin gazi sakinlerinden rahme adlı bir kadın da yani durumun ne kadar korkunçluklarla dolu olduğunu gösteren bir sesine kulak verdik. Aslında Birleşmiş Milletler'in müdahale filan et, etmesinin yüzde yüz gerekli olduğu durumlar bunlar. Evet yani öyle bir yetkisi var. Sonuçta Birleşmiş Milletler'in e, bir güvenlik konseyi kararı alabilir şimdi. Ama nedense şu ana kadar en azından e, böyle... Birleşmiş Milletler hiçbir konuda Mısır'da da Tunus'ta da ses bile çıkartmadılar. Evet zaten. yani o da ilginç tabii hani... Öte yandan da ama e, şey neyse ona daha sonra geçerse herhalde insan hakları e, ödülü vermişti. Sağa sola da böyle şeyler dağıtıyordu. Özellikle de Kaddafi'nin başbakan Erdoğan'a da bir şey vardı. Kasım sonunda e, insan hakları Kaddafi'nin başında olduğu bir insan hakları komisyonu insan hakları ödülü vermişti. Biz de onu evet burada açık gazete mikrofonlarından bu ne tuhaflıktır bunun olmaması gerekir falan diye konuşmuştuk. Şimdi ama bir tepki var genç siviller ödülün derhal iade edilmesini istiyor ama aradan sonra konuşuruz. Açık gazete. And all the supporters of Wisconsin labor, are you as mad as I am? Yeah! Evet, Arcade Fire'dan Rebellion adlı parçayı dinliyoruz yani baş kaldırmak. Bir parantez içmi, içinde de bir başka ismi daha var Lies yalanlar diye Matt Mewuzney's adında birisi de genç bir çocukta onun şarkısını yapmış yani, pardon videosunu yapmış ve özellikle de Wisconsin'deki Büyük demokratik ayaklanmanın görüntüleri ve hükümet binasını da bayağı basan protestocuların görüntülerini. Sayları 80 bine ulaşmış, 80 bine ulaşmış. Ona da değiniriz. Evet. Yani dünyayı bir demokrasi dalgası sardı. Gidiyor bakalım ne olacak? Tek bir dünya, tek bir acıyı paylaşıyor. Mısır'dan Mısır dayanışma hareketi. Libya'dan. Yemeni, Her bir tarafta çok müthiş bir isyan dalgası var. Şimdi özellikle tabii bu Kaddafi'nin 1974 Kıbrıs harekatındaki jestine de bağlayanlar var diyor Kaddafi'ye şu ana kadar hiç ses çıkarmamasına Ankara'nın mesela. Ama genç siviller başbakana çağrı yapmış ve size verilen Kaddafi İnsan Hakları ödülünü derhal iade edin. Bu ödül Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığı'nın raflarında durdukça Libya'da süren katliamın vebali de bizim üzerimizde olacaktır diyorlar. Çok önemli bir, bir nokta bu. Kesinlikle. E, tabii bu ödülün hiç alınmaması gerekirdi. Onu da belirtmek gerekir. Çünkü Onu söylemiştik baştan. Evet, şu dakikadan sonra yapılacak bir iade de e, yani biraz sonuçta bu hani Chomsky'nin e, tanımladığı sürece benziyor. Önce sesini çıkartma, yanında dur, sonra... Doğru ama dön. zararın yani. neresinden dönsekardır. Öyle de değerlendirmek gerekiyor. Ben yani. öyle değerlendiriyorum. En azından Libya halkıyla dayanışma açısından önemli bir adım olabilir. Yanlış bir ödül almışım. Biz sizin arkanızdayız diye hem de böyle bir jestle söylemesi gerekir. Yani genç sivillerin de söylediği gibi çünkü yani vebali hakikaten üzerinde kalabilir. Sivilleri vur emri veriliyor. Yani ölmek ve öldürmek yani tamamen öldürmek üzerine kuralı, kurulu bir şey var yani ideolojisi var hatta şimdi 29 Kasım 2010'da Libya'nın başkenti Trablus'ta düzenlenen törenle elini kalbine götürerek arkada da Gaddafi'nin kocaman gene çöl kılıklarıyla şık kocaman bir görüntüsünün bulunduğu yerde görünüyor. Bu olacak iş değil. Yıldıray Uğur da bugün yazmış. 42 yıldır tek anayasası kendi yeşil kitabı olan eşsiz bir baş, baskı rejimiyle yönetiyor Albay Muammer Kaddafi diyor. Bu o, genç sivillerde diyor ki yani Kaddafi e, İnsan Hakları Ödülü Kasaplar Birliği Hayvan Hakları Ödülü Adı Atatürkçü Düşünce Derneği Demokrasi Ödülü gibi bir tür oksimoron değil gerçek. 1989'dan beri var olan ödül bugüne kadar Nelson Mandela, Luis Farakan Fidel Castro, Hugo Chavez, Daniel Ortega ve son olarak da Filistin halkının davasını desteklemesiyle adaletin yaygınlaşması ve yoksulların haklarını savunması nedeniyle Başbakan Erdoğan'a verildi. Ama şimdi artık Başbakan'a düşen bu Yeryüzündeki her türlü haksızlığa Her türlü hukuksuzluğa karşı Onurlu bir duruş sergilerken Gerektiğinde kendimizi ve çevremizi De sorgulama olgunluğunu Gösterme durumundayız demiş Şimdi başbakana Düşen bu sözlerin gereğini yerine getirip O ödülü daha fazla vakit kaybetmeden Kaddafi'ye iade Etmektir Diyor Yıldıray bugün bugünkü taraf gazetesindeki Yazısında da çok Yerinde bence de Evet, Çünkü yani e, her an çok daha korkunç şeyleri de duymakta olduğumuz ve olacağımızdan gayri yani gardindeki manşette mesela Libya'da askerlerin silahsız göstericileri ateş açtığını, görgü tanıklarının katliamdan söz ettiklerini, katliam kelimesi kullanılıyor yani. Evet. Ee, şu da var tabi hani e, bu Erdoğan eleştirirken. Bu aldığı ödülle ilgili bazı başka liderler de var. Örneğin Berlusconi gibi İtalya'da Kadhafi ile yakın arkadaşlığı olduğu söylenen bir lider. Kendisinin niye arayıp da ihtitale davet etmediği sorulduğunda rahatsız etmek istemiyorum demiş mesela. Evet bence ben, eve de gelecek bu isyan dalgası yani İtalya Sahillerinden de vuracak Roma'ya kadar da yolu var diye düşünüyorum ben. Yani Berlusconi bu kadar rahat, bu kadar küstahça konuşmayı bırakmak, yakın zamanda bırakmak zorunda kalacak benim Tabii, kanaatime göre. Evet, e, hangi hesaplar yatıyor bu konuşmaların arkasında yoksa hakikaten bir kana suslamışlığı mı ürünü ona da bakmak lazım. Bir kere her şeyden önce İtalya'nın e, Libya ile olan ve geçen programlarda da bahsettiğimiz göç, kontrol dışı göçün önlenmesi anlaşmasına bakılması lazım. Libya e, bu konudaki uluslararası sözleşmeler taraf olmadığı için böyle anlaşmaların altında imza atılabiliyor. Libya'dan e, İtalya'ya giden göçmenler e, daha sığınma talepleri işlenmeden, işleme koymadan geri yer edilebiliyor. Örneğin böyle bir anlaşması var. Evet ve e, işte o 40 bin küsürden e, 4000 e, civarına inmesi bir yıl içinde de sağlanmış gelen göçmen sayısının işte İtalya'nın isteği de bu, bu devam etsin, kimse gelmesin ama ne şartlarda yaşadıkları veya öldükleri bizim için önemli değil şeklinde bir yaklaşım var Berlusconi ve hükümetinin. Evet. İki kelimeyle de şeyden de bahsedelim Bahreyn'de de yani bu şey Libya'yı ve diğer bütün ayaklanmaları. ...konuşmaya sürekli olarak devam edeceğiz... ...dünya e, devrimci bir dalganın yükselişiyle fokur fokur kaynıyor... ...onun üzerinde seyrediyor daha doğrusu bir yelkene binmiş durumda... ...ve Robert Fisk mesela bütün bunların aslında tümüyle e, seküler... laik halk ayaklanmaları, başkaldırıları olduğunu söyleyen bir yazı yazmıştı... ...ama herkes dinden bahsediyor, mübarek de İslamcılar vardı arkasında... ...Bin Ali aynı şeyi söyledi... Ürdün'de de müthiş şimdi başladı kalkınma kalkışmalar. Ee, Kral Abdullah da orada karanlık bir el. El Kaid'in elini de, ve Müslüman biraderlerin elini görüyor. Bahreyn otoriteleri de Hizbullah'ı bulmuşlar. Hizbullah yani İran diye tabii o Şiilerin yükselişiyle beraber yani. Suudi ayak... Arabistan da endişeleniyor tabii. Evet, yani. Suudi Arabistan. Ve ciddi bir Şii. E, azınlıkta yaşıyor Suudi Arabistan'da Bahreyn ve Bahreyn'de Suudi bulunduğu yerde, bulundukları sakin oldukları yerlerde oturdukları yerlerde tam petrol rezervlerinin bulundukları yerler tesadüfen böyle bir şey yani bu bütünüyle bir haysiyet ve adalet arayışı diyor ve en komik tarafı ironik olan tarafı da Şimdi mesela herkes Arap ayaklanmasını İranlılarda mesela çok garip bir şekilde İran'ın yüce liderliği o durumunda olan Ayetullah Hamenei mesela şey dedi değil mi? Mısır halkının başarısı İslam'ın bir zaferi dedi. Neden öyle olduğunu pek anlayamadım ama yani. 26 yıllık bir şey var. Mesela Bahreyn'de de Kral Hamad'ın 40 küsur yıllık bir yönetimi var. 26 yıl sonra bir reform paketi yapmaya karar vermiş. Ve böyle şeyler var. Mesela konuşma BBC'ye çıkıyor. Veliaht Prens olarak çok üzüldüm ölenleri görünce. Ama derhal arabama atlayıp koştum. Ve diyalog çağrısında bulundum. Bu böyle gidemez gibi konuşmalarına tanık olduk. Ne diyaloğu demek lazım belki de. Ve öyle diyorlar işte. <gülüyor> yani ölümler falan olmasaydı insanların üstüne senin gönderdiğin bir video mesela insanların çatır çatır sokakta koşan silahsız tamamen şey insanların. Insanları için, yürüyen insanların pankartlarla insanlar. e, tanklardan üzerine ateş açılma sahnesi gayet büyük bir soğukkanlıkla yapılan bir şey. Ve e, birden fazla defa ee, gerçekten insan izleyince hani kanı donuyor derler ya o cinsten görüntüler ee, ama, ama Bahreyn meydanını tekrar Manama'da Bahreyn'in e, inci meydanını kavşak meydanını ele geçirdi. E, ordu tekrar. geri çekilmiş biraz herhalde e, kantarın topuzunun kaçtığının e, farkına varmış e, olacak kral ve e, kendisine de yönelik nasıl bir tepki yarattığının da farkına varmış olacak. E, polis müdahale bulundu göstericilere saldırdı yine krali. E, Göz yaşartıcı bombaydı vesaireydi derken onlar da bırakmak zorunda kaldılar göstericilere. Evet. bu Fakat mesela çok özellikle BBC iyi yayınlar yaptı. Bunu söylemeliyim. Oradaki Caroline Hawley muhabiri çok halkın içine giderek Manama'daki İnci Meydanı'ndan yayınlar yaptı ve böyle çok genç, yumuşak hanımlar ve en ilgi çekici olan şey de bütün bu tehditlerin hatta cinayetlerin, saldırıların ortası ortalık yerinde gülen genç kızlar, delikanlılar vardı orada da. Bu benim çok dikkatimi çekti ve BBC muhabiri holdi de şaşırdı zaten. Yani burada bir neşe ve coşku görülüyor dedi. İşte o artık her tarafa sirayet etmiş olan adalet arayışının insanı içine soktuğu o müthiş bir pozitif ruh hali. Yani sadece bir korkuyu tamamen bir kenara bırakmışlar. Robert Fisk de onu önemli belirtiyor. Independent'daki yazılarında ve hatta çıktı televizyonlarda da söylüyor. Bu iş muazzam bir cesaretle artık her şeyi geri bırakmış olan, korkuyu silip atmış olan halkların ve sükunetle konuşuyor. Mesela hanım böyle diyor ki genç 25-26 yaşlarında bir hanım e burada kalacağız artık diyor tabii Özellikle de diyalogu da nasıl bir diyalog istiyorsunuz sorusuna da pek diyalog yapacak halde bırakmadı. Tabi isteriz gene görüşmek ama e, diyalog yapacak hal bırakmadık öldürdü de biden insanları diyorlar. Evet, e, bu arada Twitter'dan yine takip edebildiğimiz kadarıyla e, bir haber geldi yeni. Asur Uluslararası Haber Ajansı'nın e, haberi. Mısır'da e, Ocak ayında bir kiliseye yapılan saldırıda e, altı kişi ölmüştü. E, Kopti Hristiyan altı kişi ölmüştü. Evet. E, ve bu saldırının şüphelisi olarak tutulan e, üç kişiden ikisi verat etmiş. Biri de ölüm cezası almış. E, burada ilginç olan e, mahkeme heyetinin başkanının verdiği gerekçe şu şekilde Şeriat'a göre ölen saldırıda bir Müslüman ölmüş, bunun da bedeli bir Müslümanın ölmesi dolayısıyla bu şekilde bir karar alınmış. Diğer iki kişi böyle abuksubuk. Yani ben hiç, <gülüyor> hani bir şey söyleyemeyeceğim. Hani zaten ölüm cezası vesaire bunun üzerine konuşulur belki daha derin olarak ama kafamda kuramadım bu paralelliği şu anda ve o yüzden burada bırakıyorum. Sadece Üç saldırıdan şüpheli olarak tutulan 3 kişiden ikisi beraat etmiş ve Mısır'daki Hristiyan azınlıkta çok ciddi bir infial yaratmış bu doğal olarak. Bu değişecek ama yani bence Mısır'daki büyük değişim de bu gibi gayri insani şeyleri ne ideolojiye dayanılırsa dayanılsın bu gibi gayri insani şeylerin adil olmayan demokratik olmayan şeylerin hukuk dışı şeylerin sonunu getirecektir diye Yalnız ümit etmekle kalmıyorum. Onun ipuçlarını da görmemiz mümkün oluyor herhalde. Yani mesela diyaloga evet diyorlar Bahreyn'de ama önce bizim taleplerimizi karşılayın ondan sonra diyaloga oturalım diyorlar. Bence çok net bir tavır bu da. Taleplerin arasında da diyaloga girişmek üzere taleplerin arasında da hükümetin istifası siyasi tutukluların serbest bırakılması ve göstericilerden öldürülenlerin e, ve yaralananlarla ilgili olayların soruşturulmaya açılması o, şey, o sözler verirseniz ancak yaparız diyorlar. Çok e, Yemen'de de muhaliflerle hükümet yanlarının çatışması ve 12. günü 12. gününü tamamladı Yemen'de muhalifler eylemlerine devam ediyorlar. Irak'ın Süleymaniye kentinde de protestolar var. ...Irak-Kürdistan Demokrat Partisi... ...binasına girmeye çalışan gruplara... ...peşmergeler de havaya ateş açarak... ...müdahale etmiş ve iki, iki ölü var... ...orada da yani bu... ...bütün dünyanın... ...içinde... E, ...bulunduğu bir... ...çalkantıdan bahsediyoruz... ...tabii Wisconsin'e de ...iki kelimeyle değinelim... ...çok ilginç bir gelişme oldu aslında orada da... ...demokrasi işte böyle bir şeydir... ...diyorlar Wisconsin'liler... ...Wisconsin valisi Scott... Walker bir takım kendine çok güvenerek adımlar attı. Önce bir kere emekçi düşmanı politikasını o kadar ileri sürdürür ki sürdürmüş ki yani hiçbir hak tanımıyor devlet çalışanlarına, öğretmenlere ve itfaiyecilere vesaire toplu sözleşme haklarını da sınırladı. Fakat şimdi artık Mısır ve diğer Orta Doğu'daki isyanlarla kıyaslanır hale geldi. İlk önce böyle başladı. Ondan sonra da Orta Doğunun, Orta Batının Mübareki diyorlar şimdi artık Cumhuriyetçi Valiye Scott Walker'a, o artık o zaman ipin ucunu tamamen kaçırdı diyor yükselişe ve sonunda şey demiş 19 bin sessiz çoğunluktan 19 bin email aldım demiş Wisconsin'lilerden beni destekliyorlar deyince hakikaten çok aptalca bir hareket olduğu söyleniyor. John Nichols Wisconsin'li bir Nation yazarı yakından takip etmeye çalıştığımız bir gazeteci ve yazar. John Nichols diyor ki bu çok soğukça bir hata oldu diyor. Ve... Kaç yüz bin aldı acaba e-mail sesli çoğunlukta? <gülüyor> Wisconsin'de sesli çoğunluk 80.000'e çıktı diyor ve hatta Vietnam Savaşı döneminde bir de Bruce Springsteen'in de katıldığı rockçı John Kerry'nin de 2004'te Demokrat Parti adayken John Kerry'nin yaptığı en büyük gösteri o zamandı deniyordu. Hepsini patlattı diyor ve hükümet binasını da doldurdu insanlar. 80.000'i aşmış durumdalar. Ee, ve olağanüstü bir demokrasinin, demokrasi dalgasının ilk başlangıcı olarak nitelendirilebilir. İşte demokrasi böyle bir şeye benzer diyorlar. Ve küçük kasabalarda da, Wisconsin'in kasabalarına da yayılmış. Ve şunu söylüyorlar. Hükümet binasından inmez diyorlar şeyler. Evet. Neşet etmez aşağı doğru inmez iktidar güç aşağıdan yukarı gelir halkın gücü diyorlar. Ve 80 bin Wisconsin'in fevkaya da soğuk dondurucu havalarda hükümete konuştular. Biz sendikalardan yanayız. Sen hesabına bak diye yani çıkamadık hanım ama tabii takibini de yapmamız gerekiyor diyorlar. Evet. Tabii e, bir süredir hakim olan neoliberal mutabakata göre, o görüşe göre işte e, bunlar kaçınılmaz şeyler işte. Kamu sendikaları hedef. Çünkü neden? E, çok ciddi e, kaynak aktarılıyor buraya. E, şu ya da bu. E, dolayısıyla kısmak lazım bazı şeyleri. Söylenen bu her zaman. Gereklilik işte e, gerçek dünya gerekçeleri. Ama e, şeyi göremiyoruz yani sermaye, büyük sermaye, büyük şirketler vesaire... E, Bunlara yönelik gerçekten e, uzun vadeli e, bir kaybın telafi edilmesi, oradan kaynak aktarılması gibi bir girişimi göremiyoruz. E, bu olmaz deniliyor sadece. Ama denenmiş bir şey yok. Bu olmaz. Ama şimdi İngiltere'de de onu gösteren bir hareket başladığını biliyor musun? Ankat diye. Barclays mesela Barclays şirketi e, bilmem. Evet. birkaç milyarlık bir kar açıkladı ama yüzde birin altında vergi ödüyormuş. Bank. Barclays Bank'ı e olmaz demişler. Bu doğru değil diye bütün Barclays bankalarını filan işgal ediyorlar. Sesli, barışçı bir şekilde hesap çektirmek alma açtırmak filan gibi ama durduruyorlar şeyi. Ankat hareketi başladı ve bu böyle gidecek diyorlar her konuda. Öylesine yaygınlaşmış ki bu. Tamamen bir pub'da otururken ya biz ha bire van van van konuşuyoruz hiçbir şey yapmıyoruz. Iı, harekete geçelim demişler. Ve böyle bir çığ gibi büyüyen bir hareket var. Her, bu neoliberal bütün politikalara karşı bu Barclays sonuncusuydu yani. Evet. Bu hafta sonuna yapılan şeylerden biriydi. Yakın zamanda kendi e, yönetim kurulu başkanına ödediği inanılmaz e, finansal krizleri rağmen. E, Primlerle de gündeme gelmişti. Evet. Onu da söylüyorlar. Bu böyle olamaz diyorlar. Kesemezsin şeyleri, kemer sıkmayı. Önce bu primler meselesini, vergini öde biz onlarla yaparız diyorlar. Evet. Okulları ve şeyleri filan. İlginç yani. Peki şimdi bir de e, birazdan Ali Bey de konuşacağız zaten şeyi ama. Öncelikle iki kelimeyle de şeyi söyleyelim. Bugün Radikal Gazetesi'nde çok önemli bir haber var aslında. Oda TV baskınında bulunan iki CD'de Adalet ve Kalkınma Partili üç bakan ve bir yöneticinin 2007'de Ankara'da bir lokantada yaptıkları toplantının gizlice çekilmiş görüntüleri çıkmış. Cemil Çiçek, Abdülkadir Aksu, Ali Coşkun ve Necati Çetin Kaya, Genel Başkan Yardımcısı 10 Haziran 2007'deki yemek 3 saat boyunca görüntülenmiş Bu gizli çekimin yanı sıra Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı'na ait gizli ibareli bazı belgelerinde yer aldığı iddialarıymış Avukatı ne demiş Oda TV'nin Oda TV'nin sahibi olan Soner Yalçın'ın avukatı Valla çok ilginç bir şey söylemiş ee, ya ben kendi adıma çok mesudum bu açıklamasından şöyle demiş Oda TV baskını sonrasında bir ilk olarak emniyet imajları aldı hard diskler bizde kaldı biz hep imajlar yerine hard diskler alındığı için bu bilgilerin emniyette yüklendiğini söylüyorduk yani işte ne oluyordu emniyet geliyordu hard söküp alıyordu. Ama yapılması gereken, geçenlerde Mithat Sancar'ın da konuk olduğu programda ve her şeyin usulüne göre işlemesi gerektiği bu gibi davalarda önemli olduğu için her bırakıp onların imajlarının alınması, böylece sonradan bilgi, belge yükleme ihtimalinin oradan kaldırılması iddiasıydı. Şimdi avukat demiş ki, ilk olarak emniyet imajları aldı ancak... Süreç yine bildik yönde suçlamalarla ilerliyor. Net bilgiler bu hafta içinde gelecek. İlk tespitlerimiz bu bilgisayarlara turuva atı, spam ya da virüs biçiminde bilgiler yerleştiği yönünde. Yani e, her şey usulüne göre işlese bile bir e, bahane mevcut. Ya Sonradan yükleme var. Bir de bu video konusunda bize geldi ama sildik demiş. Böyle bir video geldi demiş. Cemil Çiçek, Abdülkadir Aksu Ali Coşkun'un ve Necati Çetin Kaya'nın yemeği. ona Haziran 2007 yemeği. 2007 yani 4 sene önceki bir şey aslında bu. Böyle bir video geldi bize ama silinmiş. Gelmiş ama silinmiş müvekkillerime diyor. O da TV gizli görüntüleri yayınlamaz demiş. Peki bulunan ne? Herhalde bir tanesi gözlem... Yayınlamamış işte. E silinmemiş İçinmiş ama bulmuşlar. Evet. Onu açıklamıyor ama böyle bir durum var. Yani o da TV ile ilgili epey tartışılabilecek konu var ama şimdilik bu özel haberi yani Salih Aydın'ın radikaldiki özel haber önemli gerçekten görünüyor çünkü bugüne kadar söylenen şeyleri de yani üç bakanı dinlemişler diye giden bir şey var. Bu böyle. Bir de hafta sonundan önemli birkaç şey vardı. Onları da söyleyelim. Bir tanesi emekli albay Cemal Temizöz'ün yargılandığı... ...faili meçhuller davasının tanığı olan Antalya Vali Yardımcısına bir mektup gitmiş. Temizöz'ü koru, jitemi gizle diye. Yani şunları şunları söyle. Cizre Fatih Cemal Yüzbaşı'dır diye... Cizre'ye huzur getirdi. Jitem'le ilgili sorular sorulursa bilmem görmedim yanıtı ver diye Bulgurlu da kendisine gönderilen bu mektubu hakime vermiş. Böyle bir gelişme de var. Bir şeyler oluyor. Evet. Peki burada durduralım bari. Özel ordu da bu arada terör, teröristlere karşı <gülüyor> olduğu söylenen bir özel ordu da kurulacak. Onu ama Ali Bilge ile konuştuk. Evet. Geçen hafta da konuşmuştuk. ...güzel profesyonel ordu. Açıkgasta. Ali Bilge ile ekonomi politik. Günaydın Ali Bey. Günaydın Ömer Bey, günaydın Mahir. Günaydın. Evet. Bir geçen hafta ya yani çok sayıda haber var üzerinde konuşacak. Hem bütün dünyayı Tunus'tan Wisconsin Amerika'daki Wisconsin'a kadar yayılan demokrasi devrimci mücadeleler var, devrim dalgası var. Ama yani bir de Türkiye'de de tabii çok sayıda haber var. Geçen hafta üzerinde durduğumuz ama anlaşılan yeterince durmamış olduğumuz çünkü hiçbir yerde de bahsedilmeyen bu özel ordu meselesiyle de birazcık ilgilenelim. Ya evet şimdi geçen hafta biz Başbakanlıktan komisyona Büyük Millet Meclisi Savunma Komisyonu'na gelmişti tasarı. Buradan da çabuk hızlı geçti ve hatta ...başka bir yasa tasarısıyla da... ...birleştirildi. O yasa tasarısı... ...da yine e, Türk Silahlı Kuvvetler... ...Personel Kanununda ...değişiklik yapılmasına dair... ...bir kanundu. Bu da... E, ...yaş mağdurlarına ilgilendiren bir husustu. Bu iki kanun... E, ...birleştirilerek geçti. E, şimdi ben... E, ...yani... ...geçen hafta gündeme getirirken... E, ...söylemişim bu konu böyle bir altı aylık falan... ...hatta biraz daha geriye dönük... ...bir süreci kapsıyor... Ee, ve e, bu hafta içerisinde yani her gün her şeyi çok tarayamıyorum ama e, gözüme baktan ne gazetelerde ne televizyonlarda ne e, sivil toplum, e, ilgili kuruluşlar, siyasal partilerde e, bu konuya e, değinilmiyor. Yani Türkiye'de bir e, yeni bir kategori yaratılıyor Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde. E, daha önce var olan bazı kategoriler, denermiş kategoriler profesyonel e, askerlik değişken bazı alanlar olmasına karşın yeni bir yapı oluşturuluyor. Bu da 50.000 kişiyi kapsayan ve asker askerliğin, zorunlu askerliğini tamamlamış kişilerden oluşturulacak belli belli bir yaşı ve süreyi kapsayan ve amacı, nitelikleri belli bir kanun çıkıyor. Bu kanuna karşı duyarsızlık gerçekten çok enteresan. Tamam Türkiye'nin gündemi çok yüklü. Şu anda e, kısmi e, sokak gösterileri dışında e, kırsalda ya da kentte büyük terör olayları yaşanmıyor. E, ama 1 Mart'a kadar e, bir şeyler e, önümüzdeki Mart ayında işte e, Nevroz'la birlikte... E, Muhtemel başlayabilecek şeyler var. İşte bir takım açılımlarla ilişkin laflar e, konuşuldu durdu. Şimdi bir özel ordu ve bu ordunun amacı da daha çok daha çok değil, terörle ilişkin, e, iç güvenlikle ilişkin bir yapılanma. Yani Bu sessizlik gerçekten tekrar bunu gündeme getirmemizi gerekti kılıyor. E, ben rastlayamadım e, bu konuya ilişkin. E, bir iki şey dışında, e, yani haber, küçük haberler dışında gazeteleri gündemine ve bası yayın organlarının gündemine ve siyasal partilerin gündemine girmedi. Belki... Çok tuhaf aslında. Neden böylesine şu son derece önemli bir değişiklik aslında hayatımızı büyük ölçüde etkileyebilecek hatta pozitif değil de negatif yönde etkilemesi muhtemel bir gelişme karşısında neden böyle bir sessizlik var sizce? Şimdi bu milli güvenlik, e, silahlı kuvvetler gibi konularda e, gerçekten e, bir ilgisizlik ve bilgisizlik e, hakim. E, yani mesela bu konular bir kere e, bugüne kadar kamuoyunun gündeminde çok şeffaf e, gelen konular değiller. Hali, ha, hali hazırda da değiller. Geçmişe göre belki biraz en azından konuşulabilirlik imkanı var. Ama bir ordu böyle bir kategori nasıl yaratılır bunun nedenleri genel gerekçeye bakarsanız daha önce uzman er daha doğrusu askerliğin sonunda sorarlar ya devam ediyor musun filan diye bu tür oluşturulan uzman er ve erbaşların çavuşların 30 yaşından sonra tabir tabiri caizse göbeklendiği işe yaramadığı bu uygulamanın yerine 36 bir yapı kurulması gerektiği ifade ediliyor ama bu şimdi Türkiye profesyonel bir orduya mı gidecek önümüzdeki dönemde artı yani bunlar şey profesyonel ordular iç güvenlikte kullanılıyor mu ki bu kullanılmıyor daha çok dış mevzularda kullanılıyor Türk Silahlı Kuvvetleri nasıl bir reforma tabi tutulmalı Türk Silahlı Kuvvetleri bu kadar ordudan bu kadar komutanlıktan mı oluşmalı yani bu silahlı kuvvetlerinin e, hesapları, uygulamaları, istihbaratları, e, iç hizmet kanunu e, denilen kanunun e, milli güvenlik e, iç tehdit belirlemelerindeki etkinlikleri, yaştaki durumları, askeri yargı gibi gibi e, çok önemli ve bir darbe tarihi e, önümüzdeki e, bu Özel e, yasa çıkarken bir balyoz tartışmasının uyguladığını tutuklamalarında olduğu bir döneme rastladı. Aslında çok enteresan e, bu e, bin kişilik orduya ilişkin genelkurmayın da bir görüşünü e, rastlamıyorsunuz e, pek çok konuda. Evet. Bu, bunun rastlıyorsunuz. Mesela BDP yani e, sonuçta bu Güneydoğu'nun o bölge için kullanılması düşünülen, böyle geliştirilmesi düşünen bir ordu. Ee, yani o konu o bölgenin etkin partisinden de doğru bir şey göremiyorsunuz. Garip bir sessizlik Ben açıklamakta zorlanıyorum. Herhalde gündemin yoğunluğundan mı kaynaklanıyor bu konudaki, onu bilemiyorum ama e, Türkiye'de Türk Silahlı Kuvveti içerisinde çok çeşitli kategorilerde e, yapılanmalar var. E, personel yapılanmaları. Bunların içerisinde e, tabiri caizse e, dünya uygulamalarına benzer bir profesyonel ordu yapılanması gündeme geliyor ve buna muhalefetinden hem parlamento içi ve dışından hiçbir tepki gelmiyor. Ben sosyalistlerden de gelmiyor. İşin şey herhalde herkes gündemi yoğunluğundan mı şaşırdı bilemiyorum ya da herkes Türk Silahlı Kuvvetlerinin ee, tercihtir profesyonel orada olmasını mı istiyor zorunlu askerlik yerine profesyonel o da bir tercih sebebidir ama bunların oturulup konuşulup tartışılması lazım ee, iktisat dediği yönüyle yaratışacağı e, başka e, konular üzerinden e, tartışılması gerekirken ee, basınımızda buna e, rastlamadık açıkçası. Yorumcular da bu konuya girmediler gördüğüm kadarıyla. Siyasi partiler, sivil toplum yani gördüğüm kadar yayın yapan biziz. Ha, çok Peki, bu, bu ordunun ne görev yapacağı belli mi veya e, kime bağlı olacağı belli mi? E, şimdi e, şöyle söyleyeyim. Bu e, kurulacak e, bu yapılanma e, silahlı kuvvetlerin daha çok bu, tartışılan konu şu biliyorsunuz 3 aylık eğitim veriyorsunuz zorunlu eğitim zorunlu askerlikte sonra bunlar çatışma bölgelerine gidiyorlar ve çatışma bölgelerinde işte askerlik sürelerini tamamlarken belli bir olgunluğa erişiyorlar dönüyorlar ve burada eğitimli insan askeri gücün söz konusu oldu. Üç aylık eğitimle şey yapamıyorlar, baş edemiyorlar bu işi sürdürmek açısından. Bu sürekli konuşulan konu. Tabii ki bu Doğu ve Güneydoğu bölgesinde yani bununla ilişkin aslında ilk çalışmalar 1984 yılında başladı. Uzman Er ve Erbaş istihdamını 89 yılında başlandı. Yani fiziki olarak başlandı. Ama bunun İyi sonuçlar elde edemediğini e, öngörerek bu şeye geçiyor. Tabii ki bu e, kullanılacak bu e, askerli şeyler, uzman, profesyonel er ve erbaşlar e, bir takım eğitim şeylerinden geçtik. Zaten Doğu ve Güneydoğu'daki bölgesinde aktif olarak kullanılacaklar. Ama başka alanlarda da kullanılma şeyi var kanun gerekçesinde ve maddelerinde de. Evet ama burada e, tuhaf olan başka bir şey var. Yani bir yandan e, tamamen barışı hedef alan işte Kürt açılımı evet. ya da demokrasi açılımı ne dersiniz din hükümetin e, başlatıp sonradan da arkasını getirmediği aşikar olan bir girişim var. Ama e, gene de e, bir çatışmayı sürekli olarak öngören bir anlayışın üzerine mi inşa edeceğiz orduyu? Burada benim kafamı karıştıran sen esas bu yani barışa değil çatışmaya ağırlık ver, öncelik veren bir anlayış değil mi? Yani evet. bunu getiren bu kanunu öne süren kimdir? Bir kimin fikri tam olarak bilmiyorum ama başbakan savunmuştu bunu. Evet. Az tecrübeli olan insanlara gidiyorlar ve iyi yapamıyorlar bu işi. Sorun ordu mu diye düşünüyor insan yani? Ya şimdi bu aslında. Siyasi iktidarla Türk Zahlı Kuvvetleri arasında biliyorsunuz askerlik süresi konusunda da bir tartışma yaşanmıştı. Bununla birlikte yaşanmıştı. Aynı zamanda şey bu ordunun Sayıştay denetimi mevzusunun da ortada olduğu bir ...zamanda cereyan etti bu tartışmalar. Biliyorsunuz o geçen hafta da söyledik... E, ...hesap verilebilirlik... ...denetim e, konularında... E, ...iktidar... E, ...Türk Siyahlı Kuvvetler lehine... ...geri adım attı. E, burada e, terörle mücadele... ...kususu meselesinde... ...işte daha uzman bir... ...ordunun olması... ...siyasi iktidar tarafından... ...zaman zaman gündeme getirilen... ...bir konudur. E, ama e, bu konuya ilişkin... Yani belli ki Genelkurmay da bu hususa evet dedi. E, ve e, tasarı e, çıktı. Komisyonlarda falan da Genelkurmay temsilcilerinden e, aykırı bir e, şey yaşamadık. E, dolayısıyla e, bu mevzu gerçekten açıklanmaya muhtaç kodları olan bir konu. Bir tanesi şöyle belirtmekte fayda var. Şimdi bu hemen yarın bugün yasası çıktıktan sonra belli bir süre geçer. Yani bunların eğitimleri, alımları vesairesi. Bu demektir ki önünüzdeki siz 5-10 yıl içerisinde bir çatışmalı durum öngörüyorsunuz. Tam da onu kastettim evet. ben de. Evet. Yani yarın da devreye girecek değil. Çatışmalı bir 5-10 yıl görüyorsunuz ki. Böyle bir ordu kurmayı düşünüyorsunuz. Böyle bir kategori yaratıyorsunuz. Evet, bu, bu asıl bana e, sakıncalı ve endişe verici, kaygı verici görülen e, hususu da bu. Tarafı da bu zaten. Yani Hatta Başbakan'ın şöyle bir e, bu özel ordu neyse işte adı onu savunurken e, onun açıklamasını yaparken şöyle bir şey söylediğini hatırlıyorum. 5 yıl gerekirse 5 ila 10 yıl daha da kalacak evet. nitelikte insanlar. Bu ne demek? tamamen bir iç savaş iç çatışma durumunu öngören bir anlayışa dayalı demek değil mi? Tehlikeli. Evet. Şimdi geçen hafta da söyledim. Yani bu sen açılım yapıyorsun bir anda buluyorsun. Şizofrenik bir durum yani zaten hep böyle gidiyor burada. Bir diğer unsur yani işte bu 50 bin kişilik denilen şeyin Türkiye'de 60-70 bin olduğu ifade edilen bir koruculuk müessesesi var. Evet. Ve artık yani dökülüyor. Yani neresinden tutsanız Savunulacak bir haliniz yok bu işi. Ne yaralar ne bedbahtlıklar yaratmış bir müessese. Bölgede, Türkiye'de. Yani bu müessese dururken bununla ilişkin bir tasarruf gerekirken kaldırılması gerekirken bu kanayan o evet. şeyi kapatmanız gerekirken siz yeni bir yapı öngörüyorsunuz ve bu yapının da neden olduğunu anlatmıyorsunuz. Ortaya koymuyorsunuz. Koyuyorsunuz işte biz de çıkarıyoruz ki bu demek ki 5-10 yıl süresi içerisinde daha da çatışma devam edecek bu ülkede. Siz bunun için mi bu orduyu kuruyorsunuz? Sorusunu evet, soruyoruz. İnsanın aklına da o zaman bu özellikle Mısır'da da gördüğümüz <gülüyor> ama Libya'da daha da ayrıntılı olarak gördüğümüz bu Baltacılar denen özel örgütlenmiş ...şeyleri de silahlı... ...varlıkları, grupları... ...akla getiriyor yani. E tabii yani zaten... ...bu tür şeyler nasıl... ...işitem, nasıl korucular... ...özel kuvvetler... ...neyse özel... ...başa bela oluyor bir süre sonra değil mi? Kontrolden çıkıyor. Hatta işte İtalya'da da... ...Gladio ve başka Avrupa ülkelerinde de... bunun Tehlikeli örnekleri üzerinde sık sık konuşulur. Hatta baş edilememe durumları da oluyor. evet Tabii. Yani bizde Susurluk e, raporunda, Kutlu Savaş raporunda da bu belirtilir. Devlet emrinde çalışan bu gruplar, çeteler daha sonra kendi hesapları, ve hesaplarına çalışıyor. Koruculuk meselesi, bu da böyle. Yani e, bütün e, bunlardan öte şöyle bir durum var. Yani siz Türk Silahlı Kuvvetleri'nde bir reform düşünmelisiniz tabii ki Türkiye. E, en önemli reformların iç güvenliği silahlı kuvvetlerine bırakmamalı. İç güvenliği profesyonel orduyu bırakan yok. Bir de literatürde böyle bir şey de yok yani. İç güvenlik yani e, iç güvenliği bu oluşturulacak profesyonel ordunu ordudu genelde dışarıda şey yapıyorlar ülkeler. İç güvenlik, jandarma teşkilatınız hala genelkurmay başkanlığınıza bağlı. Bunların düzenlenmesi gerekirken, iç güvenlikle ilgili hususlarda siyasetin egemen olması gerekirken zaten iç güvenlikle ilişkili hususları, Türk Silahlı Kuvvetleri egemen olan olduğu için de darbelere ve işte bunun istihbaratı siyasete çok yakın oluyor. Evet. Yani ülkelerin silahlı kuvvetlerini asıl göreviyle sınırlarsanız darbelerle olan ilişkisini de sınırlamış oluyorsunuz. Dolayısıyla Türkiye'de top yükümlü bütün silah, silah Kuvvetler reformuna ihtiyaç olduğu bu kadar komutanlık, ordu vesaire bu kadar personel işte bu kadar sosyal haklar vesaire işte bunlar zaten e, tartışılması ve düzene girmesi gereken konular. Yani Avrupa Birliği süreci ee, sürünceme de olmasa e, hızlı ilerlese bu konuda yapılacak tonlarca işler var bu ordunuzda sizi almazlar yani hiçbir yere bu ilişkiler iç hizmet kanunu düzenlenmeden e, işte ordunun e, yürütme ve yasama üzerindeki hipoteyi e, oyakla giremezsiniz evet. dünyada kaç yerde e, silahlı kuvvetlerinin holdingi var Mısır'da varmış değil mi? Yani en temel rekabet ve devlet yardımları mevzuatına bile aykırı aslında. Aykırı var. tabii. <gülüyor> yani zaten Brüksel'de söylediler. Bir yarı resmi özel kuruluşlar odalar ve borsalara bir de OYAK için söylemişti Oly hatırladım hatırladığım kadarıyla yıllar önce. Siz bunları bir e, düzene alın. Şimdi Topluluk'un bir şey var. Ba, ba, ba, e, genelkurmay Başkanı ve generaller Baylos sanıklarını ziyarete gittiler. Evet, hastalda değil hasta mi? Hastalda. Şimdi bu imkan ailelerinin ailelerin ziyareti vesaire görmesi. Yani bu ne demek? Bu ne anlama geliyor? Bu bağlıozo'yu ben kolluyorum. Kolluyorum. Bu bu onaylamadır. Evet ve e, bu önceden de fikir beyan etmeye de e, evet. yani mahkemeyi de etkilemeye bu de girebilir tabii. Gidiyorsunuz. Biliyorsunuz ki arkanızdayız yanınızdayız kim gidiyor yürütmede yerini almış bir genelkurmay var ona bağlı komutanlıklar vesaire ve onun içinde bir darbe teşebbüsünde bulunduğu iddia edilen ve gözaltına alınan insanları amirleri yanına gidiyor. Evet dün Ahmet Altan şeyi sormuştu yazısında tarafta. Eğer hasta cezaevinde yatan generaller zimmete para geçirmek suçundan sanık Genel Genelkurmay Başkanı bütün kuvvet komutanlarıyla birlikte onları ziyarete gider miydi? Gitmezdi diye kendi cevap veriyor. Neden? Gene kendi cevap veriyor. Çünkü zimmete para geçirme yüz kızartıcı bir suç ve suçları henüz sabit olmasa da Böyle bir suçun sanıklarıyla kendi aralarında bir ilişki kurulmasını istemezdi diyor. Oysa darbe darbe teşebbüsü girişimi Türkiye'de yüz kızartıcı bir olay olarak görülmüyor demişti Mehmet Altan'da. Şimdi bu böyle bir ordunuz var böyle bir silahlı kuvvetler yapılanmanız var. Yürütmeyle, yasamayla ters düşüyor ve onun üzerine ee, hipotek koyabiliyor. Tarihi bunlarla dolu. Mesela e, meşhur 22 Şubat Talat Aydemir'in gelecek e, yarın yani yıl dönümü onu hatırlattı. Evet. Ee, 1962 22 Şubat'ında e, Talat Aydemir ki e, 1954 yılından itibaren 27 Mayıs Cuntası içerisinde yer alıp e, darbede dış görevde Kore'de olması ...nedeniyle arkadaşları arasındaki bir e, ilişki bozukluğuna sebebiyet verir. Ve sonra yurda dönen Aydemir gene eski arkadaşlarının memnuniyetsizleriyle birlikte darbeden sonra... ...ki bu memnuniyetsizlik e, seçimlerin olması ve seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi e, birinci partidir ama istenilen çoğunluğu elde edemez... Demokrat Parti'nin devamı durumundaki Adalet Partisi birkaç oy %300'de 4 gerisinden takip etmektedir ve bu sürecin iktidarın verilmemesini öngören Silahlı Kuvvetler Birliği adı altında subay ve amiraller, generallerden oluşan bir birlik oluşur. Zaten bu Silahlı Kuvvetler Birliği yani 71'e kadar devam eden bir organizasyondur. Bunun içerisindeki gelgitler ...işte... ...yapılanmalar, protokoller... ...sürekli protokoller vardır... ...ve bu protokollerden bir tanesi de... ...kurulan hükümeti... ...önce şeyi vermemektedir... ...21 Ekim'deki seçimlerden sonraki... ...iktidarı vermemektedir... ...sonra protokolü bir kısım vazgeçer... ...sonra da İsmet Paşa... ...başkanlığında kurulan hükümeti... ...yıkma işine giriştir... ...bu hikayeler içerisinde... ...inanılmaz... ...günlük cuntalar da vardır... Ve birbirleriyle savaşırlar. Çok iyi kaynaklar vardır bu konularda. E, Abdü İpekçi'nin, Ömer Sami Coşar, Ersan Öğmen'in inanılmaz bir tatlı kitabı vardır. Bu süreci e, anlatan. Ve bu süreçler içerisinde ben e, seni de şeye bağlamak istiyorum. İnanılmaz gazeteciler vardır. Bunlardan biri anılarını da yazmıştır. bedi Faik'tir. Siz evet. Dünya Gazetesi sahibi ve baş yazarım. EDİFA'yı kitabını da yazmıştır bunun. Cuntacılar içerisinde bir gazeteci diye. <gülüyor> Ve EDİFA cuntanın organizasyonu içinde sır küpüdür. Cuntacıların kendi aralarında dengeyi budur. İsmet Başa ile konuşur, öbürüyle konuşur, Sunay ile konuşur. Bizim Tara ne tarafsız diyemez? bir gazeteci Çok yani. <gülüyor> tarafsızdır. Yani e, inanılır gibi değil. Ve e, bizim darbelerimizde cuntalarımızın içerisinde sayısız gazeteciler vardır. Evet. Yaşayan yaşamayan şimdi bunları girersek e, buradan köye yol olur. Şimdi dolayısıyla e, işin şeye bağlamak istiyorum. E, gazetecilik nerede başlar? Nerede biter? Şimdi artık öyle tip bir gazetecilik soğuk savaş döneminde yaratıldı ki bu ülkede. E, ünlü başarılı gazeteci olmak e, için belli yerlerden icazet almalısınız. O zaman başarılı olursunuz. Bunlar istihbarat örgütleridir. Bunlar genel kurmaylı komutanlıklar olan ilişkilerinizdir. İyi gazeteci buralardan geçer. Ya buralara çok saygılı, seviyeli ilişkiler içerisinde olacaksınızdır. Bildiğinizi söylemeyeceksinizdir. Ya da onlarla birlikte hareket edeceksinizdir. Türkiye böyle bir gazetecilik tipolojisi. Ya yani bu şey içindeki 9 Martçılar için de geçerlidir. Evet, dokuz... Doğan Avcıoğlu'nu nereyi verir gazeteci mi diyeceğiz? Evet. Ee, tabii Hasan Cemal de yazdı bütün bu gazetecilerin evet. içinde nasıl bulunduklarını. Yani 9 Mart'ın da gelecek yıl 50. yıl dönümünü idrak etmiş olacağız. 9 Mart darbe teşebbüsünü. Evet. İnceleyeceğiz onda. Evet. E... Yani bir şekilde bir devlet gazeteciliği dediğimiz... Yani devlet sanatçısını falan anlıyorum. Devlet tiyatrosunda. <gülüyor> ismi konu bir devlet gazeteciliği vardır. Evet. Dün de yani şey Yıldıray Uğur dünkü taraf gazetesinde de bildiklerinizi ne zaman açıklayacaksınız diye epey bu dev, darbelerin içinde bulunan darbe günlüklerinden okunarak e, askerlerin çağırıp e, sürekli olarak işte darbe Hükümeti devirmek için yardım istediğini filan yazan pek çok bu işleri bilen gazeteci vardı. Onlar artık bildiklerini bir açıklasalar iyi olur diyordu. Ya, ya biz 2003'ten beri program yapıyoruz. E, bu konulara defalarca değindik. E, bu konularda e, bir takım insanlar bildiklerini açıklarsa gazeteciler e, iş adamı örgütleri, vesaire yani bunları saymak mümkün ee, pek çok şey gün gibi aşikar bir şekilde çünkü bu 2002-2003-2004 e, olaydır çok fütursuzca cereyan eden olaylardır bir taraftan saça saça giden olaylardır evet, bu durumda peki şeyi de sormak lazım yani bu Oda TV'nin sahibi ve hürriyet yazarı işte Yalçın'ın da iki arkadaşıyla birlikte örgüt üyeliğinden tutuklandığında bilgisayarlarındaki 30 sayfalık bir de gizli Ergenekon belgesi vardı. Bugün de ayrı radikal ayrı bir şey vermiş. Lokanta'da gizli çekim belgesini ama site yönetimi belgeyi hacker'lar yükledi. Bizim haberimiz yoktu. Bunlar bir şeydir diyerek savundu, savunuyor avukatları. Çok yani tuhaf. şimdi bu olay zaten e, bu deminden bir söylediğimiz e, konuları örnek teşkil eden bir durum. Yani burada e, gazetecilik, basın özgürlüğü, istihbarat, muhabirin e, ve gazetecinin, e, evet gazeteci olarak e, ergeni konucularla da görüşürsünüz. Darbecilerle de görüşürsünüz. Ama bizzat birlikte hareket etme e, durumunda... Ee, ...bir pozisyon içerisinde olmazsınız. Evet, gazetecilik içerisinde hiç... E, ...odur gazetecilik. Tabii ki pek çok şey değer üzerinize... ...kirlenebilirsiniz. Ama bunu son derece e, şey götürürsünüz. Zaten sizi e, bir takım şeylerin içerisine... E, o ...derinlikler içerisinde çağırmazlar. Ama gazeteci olarak tabii ki görüşürsünüz. Kimlerle görüşün gazetecilik yaparken... ...kimlerle görüşmüyorsunuz ki... Çekinerek bazen bazen şey ama o, on, e, itselleşmek ve o, onun içerisinde örgütün içinde yer almak ayrı bir şey. Gazeteci olarak izlemek, sezmek ayrı bir şey. Toparlamak, oradan sızıntıları almak ayrı bir şey. Onlara yön vermek ayrı bir şey. Şimdi burada gazetecilik yok ki. Evet, orada bir örgü... Burada istihbarat elemanı çalışıyorsunuz. Evet öyle bir şey olduğu anlaşılıyor bugünkü radikaldeki Salih Aydın'ın özel haberinde de işte baya uzun bakanlara ait yemeğin görüntülendiği ayrıca Türk Silahlı Kuvvetleri ve MIT'e ait gizli ibareli bazı belgelerinde yer aldı iddia ediliyor bize geldi ama sildik filan diyor avukatı da. Yani şimdi bakın, Cemil Çiçek'in peki açıklamasında ne diyorsunuz bu hasta ziyareti konusunda Mahir? O konuda. Ne, ne, ben onu kaçırmışım. Ne demiş o çoğu? Son derece doğal demiş bu konuda. Öyle mi? Evet sonuçta şu anda tutuklu bulunan kişiler henüz hüküm giymemiştir. Dolayısıyla o kurumun çalışanı olarak o kurumun başında bulunan insanı ziyareti doğaldır mealinde bir açıklama yapmış. Evet. O zaman yani diğer cinayetlerden hüküm giymiş olan mesela insanları da ziyaret etmemiz doğaldır bizim dediğimiz. Tabii değil? herkes yani, testere e, ziyaretini gitmek lazım mesela. Falan. Evet, <gülüyor> yani bu ayrıcalıklar, e, yani şimdi hani içerilerini bilmeyen insanlar olsak hele olağanüstü koşullarda. Aylarca ailelerimizin, eşlerimizin, analarımızın, babalarımızın bizimle temas etmediğini etmeden geçen günleri bilmeyen insan var olsak, şu günkü hayatın içerisindeki uygulamaları bilmiyor olsak, bu niye ayrıcalık? Yani bir or general, bir kor general hükümeti devirme teşebbüsünün içeri alındığında, ne kadar böyle bütün uygulamalar kenara bırakılıp ki bence ziyaret edilsin insanlar şey yapsın Elbette. ama yani hiç kimsenin bununla karşı çıkmamız mümkün değil ama bu çifte ama, ama adalette de eşitlik olmalı eşitlik olsun. olmalı niye yani omzunda ki güçle hastalığı da ederim giderim arkanızdayım derim o zaman Baldiuz'un yanındasın yani evet. bu çıkmıyor mu sonuç olarak yani sadece... başkanı Baldiuz'un yanında diye bir şey çıkarılamaz mı basit bir mantıkla ya bu hani işte yanında çalışan birisini basit bir ziyaret değil. Sonuçta ülkenin rejimini değiştirmeye yönelik faaliyetler şubesiyle gözaltı bulunan insanları. Yine o rejim değiştirme potansiyel olmuş olsaydı yani onu yapacak kurumun başındaki insanın ziyareti. O yüzden Ya şimdi bu ülkede bak Mutalat Aydemir hikayesinde tekrar baktım. Birinci Aydemir isyanında artık bir şeyler dönüyor. İşte Köşk zapt ediliyor adamın bir gafleti yoksa e, albay e, şey olacak kaddafi e, olabilecek durumda bir fırsatı kaçırıyor. Ve sonunda bir şey diyor bak diyor sen isyana teşebbüs ettin diyor genelkurmay başkanı dönemin başbakanı ve cumhurbaşkanı iki Cemal bir İsmet Paşa e, seni diyor emekliye sevk etmekle yetineceğiz diyor. Onun üzerine diyor ki e, Aydemir ben bu yetmez bana diyor. Siz diyor imzalı yazı vereceksiniz diyor. Bu imzalı yazı yapılmış. Ve Ve adam, verilmiş yani. Evet verilmiş. Bu bir belgesi var. İşte Ama böyle, genç kuşak bunlara inanmıyor ki. <gülüyor> Öyle, Mahir inanmaz gözlerle bakıyor. bakıyor Valla ben çok küçüktüm ben de hatırlıyorum onların uçakları iki de bir, ya, be, memleketi şuna bakar mısınız? Üç albay Ver, şey, hükümete şey veriyor ki askerler askerlere veriyor. İrfan Tansel diye bir e, komutan e, muhalif diye Amerika'ya tayin ediliyor. E, bu darbe girişiminde bulunanlar hükümete bu daha önce bu şeyden önce kabul ettiriyorlar. Ve uçaklar adamı e, Cebeli Tarık üzerinden geridir, geliyor ve burada Hava Kuvvetleri Komutanı oluyor için biz böyle Olmamıştır, yap, Yapılmamıştır. Bu kadar fazla diyor şimdi Mahir. <gülüyor> <gülüyor> e, bu 50. yıl döneminde bunu eğer hala yaşıyorsak ve programımızda varsa evet. muhakkak konuşalım. Çok sizin bu yakın tarihteki dar ilgileriniz de epey bizim işimize yarıyor doğrusu. İşte Ankara'da yaşayınca istemez daha sonra bu mevzularla bir de bir çocuktum ben yani hatırlıyorum uçaklara e, erken şey alçaktan uçuyor camlar kırılıyor. Ondan sonra çocuk olarak kafanızda bir şeyler yani. Sonradan anlıyorsunuz bir takım şeyleri böyle böyle bir tarihe sahip yani bunların evet. hepsi düzbece diyenlere tavsiye edilecek e, ciltlerce e, vakan yüz belgeler kitaplar var evet, onları anladım. okuması tavsiye edilir. Peki, çok teşekkürler hoşça yine Ali Bilge ile ekonomi politik Evet şimdi açık gazetenin içinde pazartesileri yayınlanacak yeni bir köşeyi duyuralım ve ilk defa dinleyelim istedik beraber Köşenin ismi Yeni Ufuklar, Birleşmiş Milletler, UNDP yani Kalkınma Programı tarafından hazırlanıyor. Faik Uyanık, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı basın sorumlusu hazırlıyor bizim için. Şimdi buna kulak verelim isterseniz. Bir aradan sonra ama. Bir aradan sonra tamam. Açık kaste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 Acaba nasıl olurdu? Konuklarımızla konuşacağız. Osman Kahyaoğlu hoş geldiniz. Hoş bulduk. ODİDER yani e, Oto Doğal Gaz İstasyonları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreterisiniz siz. Gökmen Hanım siz de hoş geldiniz. Gökmen hoş Argun bulduk. Küresel Çevre Fonu GEF'in Küçük Destek Programı Ulusal Koordinatörü. Kendisi e, bir anlamda UNDP tarafını temsilen bugün programımızda yer alıyor. Osman Bey size öncelikle sormak istiyorum projenin geneline geçmeden önce. Eko karavan adlı bir karavandan söz ediyoruz. Bu fikir nasıl ortaya çıktı? Her türlü enerji ihtiyacını kendisi karşılayan bir karavan fikri. E, bu fikir önce e, emisyonların düşürülmesi kavramından yola çıktık. Biz e, bahsettiğiniz gibi doğalgaz e, istasyonları Derneği olarak e, uğraştığımız konu CNG sıkıştırılmış doğalgazla ve hidrojenle araçların çalıştırılması işiyle uğraşıyoruz. Fakat e, bu tamamen sıfır emisyonlu nasıl olabilir düşüncesine yola çıktı. Arkadaşlarımız arasında tartıştık. İnsanlara bunu alıştırmamız açısından e, bir çalışma yapmamız gerekiyor diye düşündük. E, bunu e, tartıştığımızda bunu nasıl e, insanlara, küçük kullanıcılara, her türlü insana nasıl yönlendirebiliriz? Bunu nasıl alıştırabiliriz? İnsanların e, kendi kendilerini e, kabul etmeleri, bu sistemleri kullanmaları için... Nasıl bir çaba gösterebiliriz düşüncesinden yola çıktığımızda ortak olarak böyle bir karavan yaparsak, bu karavanın üzerinde insanların yaşayabileceği bir ortam yaratırsak, karavan insanların üzerinde sürekli yaşayabileceği bir ortam olduğu için. Peki bu karavan ne tür kaynaklardan ne tür enerjiler üretiyor acaba? Karavanın üzerinde bir güneş pili var, fotovoltaik pil sistemi var. Fotovoltaik pil sistemi güneş aldığı müddetçe elektrik üretiyor. Ayrıca bir rüzgar türbünü var. E, yükselip alçalabilen bir rüzgar türbünü var. Buradan da bir elektrik üretimi söz konusu oluyor. Bu üretilen her iki elektrik kaynağı e, akülerde toplanıyor. Akülerde toplanan elektriği tekrar elektrik olarak içeride kullanabiliyoruz. E, her türlü eşyada e, bulaşık makinesi, e, televizyon, e, su ısıtıcısı e, ve fırın, ocak gibi her türlü şeyde kullanabiliyoruz. Her türlü elektrikli siyel aleti kullan. Hatta 900 bütünlük bir klimamız dahi var. Isıtma ve soğutmasında yani kendisi güneşten yapabiliyor. Yararlanıyorsunuz, güneşten yararlanıyorsunuz, rüzgardan, rüzgardan yararlanıyorsunuz ve, ve aynı zamanda... Sıfır emisyonlu bir elektrik depolayabiliyoruz aracımız üzerinde. Hidrojen enerjisinden de söz ediliyor. Bu nasıl evet. acaba üretiliyor? Bunu yaparken tabii asıl amacımız bizim hidrojeni, hidrojen çok korkulan ve insanların çekindiği, böyle hayal edemediği bir yakıt türü olduğu için... Biz de bunları bu hayal edemediklerini ayaklarına getirelim düşüncesine yola çıktık. Ama bu hidrojenin asıl kökeni, hidrojen sıfır emisyonlu bir yakıt olduğu için bunu da sıfır emisyonlu bir kaynaktan ürettiğimiz elektrikle üretelim demiştik. Hidrojen, hidrojen. nereden geliyor peki? Hidrojen şuradan geliyor. Depoladığımız elektrikten e, su arıtarak, suyu arıtılmış suyla beraber bir üretim sistemi var karavanın içinde. Oradan hidrojen üretiyoruz. Yani sudan gelen hidrojenin enerjiye dönüştürülmesi. Enerjiye dönüştürülmesi söz konusu. Gökber ee... Hanım size sormak istiyorum bu noktada. Kaç kişi rol aldı bu projenin içinde? Ne gibi taraflar vardı? Ve özellikle bilimsel tarafında, bunu mühendislik tarafında kaç kişi görev aldı? Ee, şimdi aslında projenin oluşturulma süreci oldukça uzun. Belki Osman Bey birazcık daha ayrıntılı verebilir ama ee, bizim hani Gef Küçük Destek Programı çerçevesinde hep e, üretim sürecine mümkün mertebe çok insan dahil ediyoruz. Mesela bu sürecin içerisinde çok fazla teknoloji konusunda bilgili uzmanımız var. Ee, özellikle UNIDO İÇET'in e, bu konudaki taraf oluşu çok önemli bizim için. Ortağı projenin. Yunido İÇET'i açayım İÇET... ben. sınav evet. Kalkınma Teşkilatı Birleşmiş evet. Milletlerin evet. E, Hidrojen Enerji Teknolojileri Merkezi. merkezi. merkezi evet. Evet. Belki e, uzmanların sayısını Osman Bey daha net verebilir ama benim söyleyeceğim kısım o uzmanların dahil olduğu, o Dider'in bütün e, ekibiyle dahil olduğu süreçten sonra da, biz de komite üyelerimizle konu üzerinde birlikte görüş alışverişi yaparak aslında proje çok birçok kişinin elinden çıktı. Ortak çok bir projede katkısı bulunan çok bir, bir projeden, bir projeden söz ediyoruz bir mesela bir Çevre Orman Bakanlığı var. Enerji Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Yurido İçet az önce bahsettiniz ki Enerji Bakanlığından destek alan. Siz varsınız o lider olarak. O -Lider o -Lider. Asıl e asıl motor SGP onlar. elbette bu işin koordinasyonundan sorumlu bir anlamda ve UNDP var. Evet. Bir soru daha, bu kadar çok ortaklı bir projeyi yürütmek kolay, kolay bir iş mi? Aslına bakarsanız aynı dili konuştuğunuz zaman ve ne yapacağınızı, biz proje dökümanından onu anlıyoruz. Ne yapacağımız eğer bir kağıdın üzerine iyi yansıtılmışsa, ki bu projede son derece iyi yansıtılmıştı, herkesin hangi rolü oynayacağını çok iyi biliyor ve o rolü, o bilgi birikimini hangi noktada devreye sokacağını biliyor ve gereğini yapıyor. Yani hiçbir e, pürüz yaşamadık e, proje yörüs Ben burada size bu konuyu açıklamak için şöyle söyleyeyim. Bizim fikir aşamamız iki ay sürdü. E, fikirden sonra proje, oluşturma, proje oluşturma aşamamız e, dört ay sürdü. Ve sadece üç buçuk ayda biz bu karavanı imal ettik. Peki Ve karavanı, karavanı yürür vaziyette yani. karavanı Dünyada üç buçuk ayda imal tek olan bir karavandan söz ediyoruz. Kendi kendini bütün enerji ihtiyacını karşılayan e, bir karavan olarak tek bu sizin üretmiş olduğunuz diyelim, karavan. Üzerinde rüzgar türbünü, güneş panelleri, postvoltaik piller. Hidrojen üreten ve bunu depolayan ve tekrar bunu elektriğe çeviren üçlü bir arada olan bir tek bir sistem bu araçta var. Peki Dünyada bu başka kar karavanın yürümesi yani motorunu çalıştıran enerji nereden geliyor acaba? Motorun çalıştıran enerji dizel yakıtlı bir araç var. Bir firmanın, karavanın altında bulunan aracın üreticisi olan firmanın henüz daha bir e, bu hidrojenli ve doğalgazlı bir aracı şu anda olmadığı için daha doğrusu henüz prototip aşamasında bir aracı bize veremedikleri için biz bu aracı acele ettik. E, Peki dizel bir sonraki ettik. aşamada bir sonraki aşamada hidrojen yürüyecek kendisi üretecek bir evet. karavandan bahsediyoruz Aslında değil mi? Aslında bir ayrıntı söyleyebilir miyim? Tabii. Yani böyle bir enerjinin Türkiye satında hareketli olabilmesi için bunun istasyonları da olması lazım. Nasıl oto doğalgaz istasyonları derneği Yayın yaygın olarak. bir doğ, doğal gaz daha doğrusu gaz istasyonları nasıl bugün her yerde ulaşabilir evet. konumda. Aynen onun gibi hidrojenin de istasyonlarının her yerde ulaşabilir konumda olduğu bir süreçte efektif bir araç olarak kullanılabilir. Aslında burada hedefimiz herhalde anlaşılan İkinci karavan katkılı. sektörüne veya turizme katkıda bulunmaktan ziyade evet. sürdürülebilir enerjinin öneminin altını çizmek evet, evet. ve sürdürülebilir enerji teknolojilerinin ne kadar ilerlemiş olduğunu bir kez daha vurgulamak. Peki, size bir bu, örnek öylesi bu konuda. bir prototip bu örneği verirken nerelerde işe yarayacak acaba? Ben size şöyle bir örnek vereyim. Bu prototipi aracımız bir demonstrasyon aracı, sunum aracı. Bu aracımızda elektrikler sistemler tamamen şarj olduğunda tamamen kapatırsanız, İçinde 4 ya da 5 gün insan yaşayabiliyor. Bütün elektrik sistemlerini kullanarak 4 ya da 5 gün kalabiliyor. Bunu karavanda değil evinizde düşünün. Yayladaki evinizde, köydeki, dağdaki, bahçedeki bir evinizde düşünün. Aynı şeyi oraya da uygulayabilirsiniz. Ama biz bunu bu şekilde üç enerjiyle yaptık. Fakat siz diyebilirsiniz ki ben dağın başındaki evimde sadece güneş panelleri kullanacağım. Rüzgar türbini kullanacağım. Hidrojen kullanmanıza gerek olmayabilir. Ama bir başkası da çıkıp. Bir hidrojen destek ünitesi yapılıyor. Örneğin mesela İstanbul'da İDO iskelesinde bu şekilde bir hidrojen destek sistemi yapıldı bu projeden sonra. Bütün yedekleme sistemi, elektrik yedekleme sistemi hidrojenle yapılıyor. Bunlar prototip uygulamalar diye düşünülüyor ama bizim amacımız bunun Türkiye satında herkesin karar vericilerin, yerel yetkililerin, belediye, kamu yetkililerinin görmesi ve kendi enerji yatırımlarını yaparken... Bunu görerek tetiklemeleri Bu da bir için. anlamda aslında acil durumları akla getiriyor. Hangi durumlarda kullanılması için modelleme geliştirdiniz acaba şu ana kadar? Bizim şu anda e, burada e, önerdiğimiz, yerel yetkililere önerdiğimiz gezici sağlık merkezi, acil durum aracı, e, eğitim aracı e, ve bunun benzeri birçok araçlar. Örneğin şimdi Kızılay'ın e, kan alma araçları için böyle bir çalışma yapıyoruz şu anda. Kızılay'ın kan alma otobüsleri var biliyorsunuz. Bu kan alma otobüsleri yere çekiyorlar ve sürekli elektrik tüketiyorlar orada ve bunu da bir dizel yakıtı jeneratörü çalıştırarak yapıyorlar. Biz onu bu şekilde yapmayı düşünüyoruz. Peki son soru size Gökmen Hanım. Bin yıl kalkınma hedefleri içinde acaba bu proje nereye oturuyor? Ee, bu proje e, iklim değişikliği yani çevre başlığı altındaki iklim değişikliğiyle mücadelede son derece önemli bir e, etap bizim için. Hem bilinçlendirme tarafı var hem de teknik tarafı, teknoloji tarafı var. Hepsini birden buluşturan bir projenin içindesiniz. Çok teşekkürler katıldığınız için. Gökben Hanım, Gökben Argun, Küresel Çevre Fonu, GEF Küçük Destek Programı Ulusal Koordinatörü ve Osman Kahyaoğlu, Odider yani OTO Doğal Gaz İstasyonları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreteri.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 Evet böylece de ilk bu pazar testleri bundan sonra olacak olan ilk programımızın yayınına geçmiş olduk. Onu bitirmiş olduk daha doğrusu Yeni Ufuklardı. Programın adı UNDP Türkiye adına Faik Uyanık Türkiye Basın Danışmanı hazırladı. Konuklarıyla beraber sundu. Evet Açık Radyo Burası 94.9 ve devam ediyoruz Açık Gazete'ye. Geride, tam bu eko, en, alternatif, daha doğrusu yenilenebilir enerji ve sürdürülebilir bir hayat üzerinde konuşurken bir iyi bir kötü haberimiz vardı. Biz e, kötüyü dışarıda bırakalım, yarına bırakalım zamansızlıktan ama kötüsü, şey iyisi haberin tam da bu biraz önce UNDP adına e, Birleşmiş Kalkınma Kalkınma Programı adına... E, yapılan programda konuşulan konuya çok uygun düşüyor. O da şu bir yeni enerji raporu Ecofis diye bir sistem Y ile yazılıyor yerine Ecofis. Bu önde gelen bir enerji danışma şirketi Hollanda'da ve Yeni yayınlanmış bu etraflıca üzerinde daha çok durabiliriz ama şimdilik şunu gösterebiliyorlar bize. 2050'ye kadar fosil yakıttan elde edilen enerjinin neredeyse tamamının %95'inin feyzat denilen yani ortadan kaldırılabilecek bir aşamaya gitmesini mümkün olduğunu bilimsel olarak gösteriyorlar. Bu son derece önemli bir yeni bir enerji analizi önümüzdeki 40 yıl içinde bunun halledilebileceğini gösteren bir rapor bu. Yani e, bugünün en önemli noktası da o e, bugünün teknolojileriyle bunun yapmanın mümkün olduğunu yazıyorlar. Interpress Servis'ten aldık bu haberi e, ve e, Jim e, Stephen Lee imzasını taşıyor. Şimdi e, burada enerji raporu. E, 40 yıl içinde tamamen böyle bu farklı türde enerjilere dayanan fosil yakıtlar dışında gayet kuvvetli bir şekilde işleyebilen ekonomiler ve toplumlar yaratmanın mümkün olduğunu gösteriyor. Tamamıyla temiz, ucuz ve yenilenebilir enerjiyle ve çok büyük ölçüde de Geliştirilmiş bir hayat kalitesiyle yaşamanın tümüyle bu enerjiyle hem ekonomik hem de toplumsal açıdan böyle bir şey yapılabileceğini imkanını veriyor. Bu rapor üzerinde ECOFIS ile birlikte çalışmış olan WWF kuruluşu çevre işleriyle uğraşan kuruluşun direktörü Jim Leap söylemiş bunu. Ve bu raporun da aslında bir senaryonun çok ötesinde bir eylem çağrısı olduğunu, süratle çok daha temiz, yenilenebilir bir geleceğe geçmemiz geçmemizin mümkün olduğunu ama ancak şimdi yapabilirsek bunu, şimdi geçersek olabileceğini söyleyen önemli bir açıklama. Haberin kötü tarafında pazartesi sendromuna girmesinler diye Yarın, arkası, yarın arkası yarın şeklinde yapalım. İnsanları şokah ve depresyona sokmayalım. Aslında ikisi birbirine tamamen bağlı. Bunu yaparsak var. Evet yani umutsuz gelecek. bir mesaj değil sonuçta. Son derece Veriyorum. aslında. Evet. Çünkü bu konudaki e, genelde ton şu şekilde oluyor. Hepimiz e, öleceğiz işte iklim. Evet, başka, o zaman niye uğraşalım evet, ki? Bir nihilizm e, itici gücü oluyor bu da. Ama öyle değil aslında. Yapabilecek bir şeyler var. E, sadece bir kalkıp da yapmak gerekiyor. O üzerinden e, üzerine atması gerekiyor insanların. E, i̇lginç kısa bir haber de ben vereyim. E, Euroaktiv'den vereyim hmm, bunu. Evet ver. E, yapılan bazı çalışmalar var. Örneğin Postam Üniversitesi'nde e, iklim etkileri, araştırmaları bölümünde çalışan Profesör Carlo Yager 2003 senesinde Avrupa'da yaşanan sıcaklık dalgasını küresel ısınmaya bağlanmasına yönelik bir araştırma yapmış ve demiş ki yani bu araştırma sonuçlarına göre yüksek ihtimalle küresel ısınmaya bağlanabiliyormuş bu. Aynı zamanda bu ...Nature dergisinde 16 Şubat'ta çıkan... ...iki tane araştırma var... ...bunlardan birine göre... ...10 e, seferden 9'unda... ...oluşturulan modelde... E, ...sel riski yüzde %20 ile... ...30 artıyormuş şehirlerde... ...küresel ısınma kaynaklı olarak... E, ...bunun da et, özelliği şu diyorlar... ...daha doğrusu bunun etkisi şu olacak... ...diyorlar... ...mahkemede e, benim zararım... ...sizin gerekli e, tedbirleri, tedbirleri... ...zamanında almamanızdan Almam evet, ...kaynaklanıyor... Evet. Diyebilecek diyorlar tabii şimdi henüz erken ama iş zaten mahkemede öyle bir karar çıkması falan değil ee, baştan önlenmesi batmadan önce evet batmadan evet, önce sular yükselmeden önce yapılması gerekiyor evet yani bu evet, protesto dalgalarının yayıldığı bir dönemde bunun mümkün olduğunu göster, gösteren çok olumlu şeylerden bahsediyoruz demektir. Şimdi tekrar bir de çevreyle ilgili hepsi de çok olumlu olmayan bazı şeyler var. Tabii onu da hemen söyleyelim. Bir kere Alyanoy meselesinde baya kötü bir haber var. İzmir, Bergama'daki Alyanoy antik kentinin o bildiğimiz fotoğraflarındaki hale tamamen ortadan kalkmış. Çünkü gömülmüş durumda. 2000 yıllık bir tarihi var. Çevre Bakanı'nın Ekonomi Bakanı, ya ekonomiden ya da kalkımadan ya da enerjiden sorumlu bakan gibi ifadeler vererek onun zaten bir turistik önemi de olmadığını, hiçbir medeniyetlere katkısı da olmadığını, kalkımının önemli olduğunu söyleyen laflarından sonra Alyano'y gömüldü. Çok önemli bir tarihi kent. Üzeri önce kumla örtüldü, sonradan da Yortanlı Barajı açılınca kapakları sulara gömüldü. Kentin üzerinde şimdi tam 18 milyon metreküp su olduğu söyleniyor. Evet, yani e, DHA'nın haberine göre de e, avukat Arif Ali Cangı ile bir söyleşi yapılmış konuyla ilgili bir soru sorulmuş. Kendisi de şu açıklamayı yapmış. Arya ile aslında 2005 yılından beri yürütülen hukuksal mücadelede kaybedilen bir dava olmadı demiş. Her şeyden önce. En son koruma kurulunun almış olduğu kuma gömme ve su altına bırakma hakkındaki davalar da şu an devam ediyormuş hala. Ama dinlememişler öyle mi? <gülüyor> evet. Mahalle keşif yapılmış bu arada konuyla ilgili. Ancak keşif yapıldığı zaman zaten e, Ayano'nun üstü kumla örtülmüş vaziyetteymiş. Yani orada da bir oldu bitti e, durumu olmuştu. Dinleyenler hatırlayacaktır. Bir sabah aniden... Gelinmiş ve alien oyunun üstü kumla örtülmüştü. Ee, bilirkişi raporu bekleniyormuş şimdi. Raporun e, büyük olasılıkla yürütmeyi durdurma şeklinde e, çıkması bekleniyormuş. O zaman çok büyük bir pipet gerekecek herhalde değil mi? Pipetten önemlisi kim kullanacak o pipeti? Evet, hepimiz gideceğiz oraya, içeceğiz o suyu. Hep beraber evet. evet. Olabilir. Ee, durum bu. Oldu bitti. Evet bu tabii hakikaten çok üzüm verici bir şey olmakla beraber ya bir de bakan da şöyle bir şey söylemişti yanlış hatırlamıyorsam çevre bakanı ne olur canım sonradan düz barajın ömrü bittiği zaman aç, açılır ortaya çıkar tekrar demişti. Yani barajların da zaten en baba babayının ömrünün 50 yıl olduğunu filan da bu şekilde kendi itiraf etmiş oldu bakan. Evet. istiyor muydu istemiyor muydu bilmiyorum. 50 yıl ve getireceği fayda konusunda da ciddi kuşkular bulunan ama aktaracağı sermaye rant konusunda hiçbir kuşku bulunmayan bir yapı işte tarih böyle gömülür. Evet. Yani Hayvan hakları konusunda ilginç bir gelişme oldu. Dün akşam e, Başbakan Tayyip Erdoğan'la Haytap'ın organize ettiği bir görüşme oldu. İşte hayvan hakları konusunda e, ce, bunu, hayvanlara yapılan eziyetin ceza kanunu kapsamına alınmasıyla ilgili bir talep sunuldu. E, verilen cevap da işte bu aralar alışık olduğumuz bir cevap seçimden sonra şeklinde. Evet, bir iki şey de kısaca... E... Sözünü etmek mümkün mü bilmiyorum ama bu Oda TV meselelerini falan daha sonra konuşmaya bırakalım. Önemli haberlerde de ardından devam ediyor onunla ilgili. Ama bütün dünyada aslında bozkır yangının yayıldığı ve devrinci dalganın ortalığı kapsadığı bir anda... ...yani Pilger'de yazmıştı ayaklamalar... Ev, bizim eve de gelecek diye Batı ülkelerini söylemiş idi. Ve şu anda da mesela Irak'ın kuzeyindeki Samarra kentinde düzenlenen bir intihar saldırısında ilk belirlemelere göre 8 kişinin öldüğü haberi de geldi taze. Bir de Afganistan'da korkunç bir 64 kişinin ölümüyle sonuçlanan bir intihar saldırısı da olmuştu hafta sonunda onu da söyleyeyim. İntihar saldırısı mı NATO saldırısı mı? Ben intihar saldırısı diye hatırlıyorum ama NATO saldırısı mıydı? Ee, 64 sivilin öldüğü Söyleniyor Afganistan'da Anadolu Ajansı'nın haberi bu ee, Afganistan'ın doğusundaki Kunar vilayetinin Valisi e, Fazlullah Vahidi Rollkerz'e evet. yaptı açıklamada Afgan askerlerinin evet. korkunç bir şey Pardon ben bayağı iyi bir düzeltmeydi Teşekkürler Evet Kara ve hava saldırısında Ölenlerin çoğu çocuklar ve kadınlar. Yani olağanüstü bir facia aslında. Evet NATO'dan da şöyle bir açıklama gelmiş NATO sözcüsünden. Oper operasyonlarda 7 sivilin yaralanmış olabileceği yönünde haberler üzerine soruşturma başlatılmış. Ancak sivillerin öldüğüne dair bilgi sahibi değillermiş. Evet. Yani şey e, bu olağanüstü kepazelik devam ediyor. Ama e, Oradan da göreceğiz şeyi. Bu dalga, yükselen dalganın oraları da kapsayacağını göreceğimizden hiç şüphem yok bilmem aslında. Yani hep şey diyorlar ya işte ya dinciler ya dış parmaklı dış şey filan. Pek öyle değil. Ee, aslında Hasan Cemal'in de tabii iyi gazetecilik yaptığı. Mısır izlenimleri vardı onlara da zaman kalmadı hem e, son cumada Zafer Cuma'sına katıldı sıradan insanlarla yapıp devrimi, devrimi biz devrimi çok sevdik diyen yazısıyla başladı ve ondan sonra da e, önemli simalarıyla da Müslüman biraderlerden birisiyle de ya da atom enerjisi ajansı Başkanı El Barade ile de eski başkanı, muhalefet liderlerinden onunla yaptığı konuşmalar da vardı. Mısır'daki devrimin işte ordu tarafından ele geçirilemeyeceği gibi önemli meseleler de tartışılıyordu. Bunu bir kavramakta güçlük çeken birisi de Kılıçdaroğlu olmuş yalnız. Erdoğan'da da Mısır'da devrim oldu deniyor. Halk iktidara mı geldi? Sen ordunun iktidara el koymasına devrim mi diyorsun diye sormuş. Erdoğan'a bence kavramamış meseleyi kavraması da zor görünüyor Kılıçdaroğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi adına üzülmekten başka bir şey gelmiyor elimizden ne yapalım Mısır'da devrim oldu. Merdivenle ilgili Kemal bir şeyler söylememek Bey. için kendimi çok zor tutuyorum şu noktada. Söylemeyelim Kemal Bey Mısır'da devrim oldu halkta iktidara giriyor halkın iktidarı söz konusu. Siz de izleseniz çok iyi olurdu o Partisi ve ana muhalefet adına Pekala Burada e, bitiriyoruz e, Biraz neşeli bir parçayla bitirelim o zaman e, Jimmy Yancy'nin Dün doğum günüydü 1898'de doğmuş Piyanist, besteci Söz yazarı Ve özellikle de mükemmel Boogie Woogie stilinde Piyano çalışmaları olan birisi Jimmy Yancy. Onun kendi ne özgü bir parçasını çalarak doğum gününü kutlayalım. Kendisi 1951'de hayata veda etmişti. James Edward Jimmy Yancy. Yancy special. Yancy özel bestesini dinliyoruz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. günaydın. Açık Gazete. Açık Gazete'nin tekrarını gece 01'den itibaren dinleyebilirsiniz.